Oh yeah. 갔을 때 Kainat, bugün 9 Şubat pazartesi, yıl 2015, ay 2, gün 40, Kasım 94. 1436, Hicri Rebiyu Lahir 19, 1430, Rumi Ocak 27. Sigarayı Bırakma Günü, fırtına. Günün malumatı, geçen haftadan devam, Şubat ayında, cam Sobaların ısısı 10 dereceyi geçmemeli, güneşli havalarda cam havalandırılmalıdır. Sebzeler Karnabahar, salata, kavun, karpuz, maydanoz, bezelye, patlıcan, fasulye, nohut, yaz kavunu, marul ve kuzu kulağı dikilir. Büyük Saatli Marif Takvimi Kes açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com Açık Gazete başladı ilk açık gazetesi Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan Oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın. Günaydın Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Diye adlandırılan e, Klasik Türk müziğinin Ya da Osmanlı Türk Müzikisinin Efsanevi icracısı 97 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce yaşadığı Bodrum'da Darüşşafaka Urla yaşam merkezine getirilmişti. Dün sabah tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zatürre hipnömoni tedavisi görmekteydi. Kızı Feraye Işıl da yaptığı açıklamada zatürre teşhisiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında tutulan annesinin dün sabah yedi buçuk vefat ettiğini kaydetmiş. Cenaze namazı ve cenaze töreni yarın salı günü İstanbul'da Bebek Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak ve cenazesi İstanbul'a defnedilecek önemli bir ee, müzisyen Doğan Akın T24'te çok hoş bir e, yazı kalemi almış kendisi hakkında ben yanımda getirmemişim onu ee, yani benzemez kimseye e, benzersiz e, kimliğini de ortaya koyan bir yazıda da bahsediyor T24'te Doğan Akın Ebedi tesellik aklımız müzeyendir. Benzemez kimse ona. Makamı bu seylidir. Başta taşıyoruz. Evet. Son... Güvenme üstüne bu çağın geçer diye de devam ediyor. Ve son paragrafında da yani en bu şarkının kendisine en çok yakışacağını söylemiş. Benzemez kimseye. Evet. Peki bir olacaksa. Peki olacaksa bir müzeyyen makamı Buse'liktir demiş. Yazısında uzun bir yazı D24'ten bulunabilir. Evet, 1918'de Bursa'da doğmuş Anadolu Musiki Cemiyeti'nde Kemençe Üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve Udi Hayriye Hanım'ın gözetiminde başlamış. Hafız Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lemi atlı Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli üstadları da ona dersler vermiş. 2006 yılında da felç geçirmişti kendisi. Bizim kendisinden girdiğimiz bu ilk şarkı Engin'de Yavaş Yavaş, Hicaz şarkı Saadettin Kaynak bestesiydi. Vecdi Bingül'ün Göğde göğdesiyle bir e, gurbet şarkısı. Evet şimdi haberlere bir e, bakalım göz atalım. Bugün e, Galeano Roberto e, e, Eduardo <gülüyor> Eduardo Galeano'ya e, yer vermedik. Müzeyyen Senarın Vefatı dolayısıyla Bugün Tarihte bugün Mintonet diye bir oyun çıkarılmış icat edilmiş 1895'te Sonradan William Morgan tarafından icat edilmiş Elle oynanıyormuş Sonradan voleybol değil, Adı verilecekmiş Verilecek 1964'te bugün de The Beatles grubu Ed Sullivan show'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir perform ilk performansını yapıyor ve 73 milyon kişi izlemiş. Seni kaç demiştiniz? 1964 yani Guinness kitabı rekorlar kitabına girecek bir şey bizim yüzyıla e, sesini veren dörtlü programında Doruk Gürdes'inle beraber yaparken anlatmıştık bunu bu e, aynı zamanda bir başka rekor daha kırılmış şov boyunca ne kadar sürdü hatırlamıyorum 45 dakika filan böyle bir şey ama e, hiç suç işlenmemiş Ülkenin nüfusu da o sene 191 milyon Evet, suç işlenmeme rekoru da kırılmış aynı zamanda. Herkes Beatles dinliyor ve seyrediyor. Enteresan bir durumun yıl dönümünden bahsedebiliriz. Şimdi haberlere geçelim. Türkiye'den ve dünyadan karışık, ortaya karışık bir şey yapalım. Özellikle kamu düzeni yani i̇ç güvenlik paketine çok ciddi bir bu meclise bu hafta getirilecek. Ama mesela ülkenin 17 barosundan ve insan Hakları Derneği temsilcilerinden meclis gündemine gelmesi beklenen iç güvenlik paketine tepki göstermek için ortak bir basın açıklaması yaptılar ve kamu düzeninin bağımsız ve tarafsız yargıyla ve insan haklarını gözeten idari faaliyetlerle ancak sağlanabileceğini belirtiyorlar. Türkiye'nin bir polis devletine girmesi ihtimalinden bahsediliyor. Bu oldukça önemli bir durum. Yani paket bu haliyle yasalaşırsa yargıda yargı organı mahkemeler ve kolluk yani polis jandarma günlük siyasi hesaplarla toplumun beklentileri ve demokratik değerler yerine siyasal iktidarın ...ihtiyaç ve amaçlarına hizmet edecek şekilde tasarlanacağı, dizayn edileceği, bunun bedelinin de bütün bir toplumun toplum tarafından ağır bir şekilde ödeneceği, bunun bedelini toplumun ödeyeceği belirtiliyor. Evet, bu hafta içerisinde zaten oldukça fazla tartışılan haberlerden bir tanesi bu olacak. Biz de bugün açık gazete daha e, büyük boyutlar ele alma fırsatı bulacağız sanırım ama evet, e, o, ne olacak buçuk, ne Bahri Ram Belen gelecek saat dokuz buçuktan itibaren ee, önemli gösteriler de var Ankara'da Ankara'ya da sarkacak olan ve belki de Türkiye Büyük Meclisi'nin önüne kadar gidecek olan önemli bir gösteriler farklı şeylerde düzenlenmesine çalışılıyor çok önemli bir konuyla yani Türkiye'de. Demokratik düzenin yaralar almakta olduğu uzun bir süreden beri çeşitli yayın organlarında, fırsat bulan yayın organlarında belirtilmeye çalışılıyor. Evet her ne kadar iktidar Biz partisi tarafından olay sadece of kokteyl atmak ve ona müdahale etmek olarak görülse de boyutları çok farklı. Bilinmeyen kısımları gazetelerde ve televizyonlarda gösterilmeyen kısımları çok farklı. Bunları biraz daha derinlemesini inceleme fırsatı bulacağız bugün de. Evet, yani bu hafta meclis gündemine geleceği belirtiliyor. Ee, kolluk kuvvetlerine devredilen yetkinin sınırları meselesi var. Yani devletin bekasını, devletin hayatta var olmasını korumaya yönelik bir düzenleme sistemi. Bunun e, polis devletinin net olarak ortaya çıkarabileceği söyleniyor. Yani eee Adı şu, polis vazife ve selahiyetleri kanunu, polis vazife ve selahiyet yani yetki kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun. Yani bu bir torba kanunu aslında, çok sık alışıldığı gibi. 132 maddenin yeniden düzenlenmesi 132 ayrı maddenin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor hak ihlallerine kapı aralığının alınacağı yargı etkisi polise devrediliyor diye mecliste grubu bulunan 3 parti de anayasaya aykırılık vurgusuyla muhalefet şerriğini açıklamıştı Agos gazetesinde Gözde Kazaz'ın yaptığı bir haber vardı Polis vazife ve selahiyat kanunu değişikliklerinden mesela hukukçular polise yetki devrinin tehlikesine dikkat çekmişler. Çok muğlak kavramlarla. İkincisi avukata erişim olamıyor. Vatandaşa kolaylık deniyor ama avukatına ulaşamıyorsun. Üçüncü olarak e, e, tasarının en çok tartışılan yönlerinden biri de toplantı ve gösteri hakları. İşte senin de biraz önce söylediğin gibi yüzü maskeli olan ya da Molotov kokteyli bulunduranların tamamen terörist muamelesi yapılması ve doğru dürüst sonra toplantı ve gösteri yapılmasının önüne geçilmesi. Önüne geçilmesi söz konusu oluyor. Yani terör örgütü olarak nitelendirilebilecek bir örgütün sloganına benzer bir slogan atan bir kişi de tutuklanıyor. Ayrıca fuhuş da tutuklanma sebebi haline gelmiş oluyor ve tutuklamaları da aslında kimler yapabiliyor? Artık arama faaliyeti mesela yargı etsi kolluk amirlerine devrediliyor Kolluk mahkeme, kar mahkeme kararı yerine yani, yani yanlış mı söylüyorum? Evet. Yani bugüne kadar yargı izni eliyle yürütülüyordu. Bunda da Yedbert ziken yazmış... ...gene Agos gazetesinde... ...şimdi yeni tasarıyla... ...kolluk amirlerine devrediliyor... ...yani artık... kuvvetler ayrılığı ilkesi... ...diye bir şeyin iyice... ...zedelenmekte olduğu belirtiliyor... ...ikincisi yakalama ve ifade alma... ...durumlarında gayet muğlak... ...nasıl kullanılacağı belirsiz yetkiler var... ...kişinin bulunduğu yerde... ...polis tarafından da ifadesinin... ...alınması gibi yenilikler var... Böylece de tabi avukat yardımından Yoksun işkence kötü muameli Aldatma yoğurma gibi Hukuk dışı yöntemler Gelebilecek ee, Çok önemli Bir şey belirleyici Önleyici daha doğrusu Gözaltı diye bir şey Preventive preemptive. Ee, Kavramı var George W. Bush'la beraber hayatımıza girmişti Irak'ta terörün yani tehdidin önlenmesi için önceden saldırı yapıp Irak ülkesinin neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasına evet. yol açan bir durumdu. En kritik düzenlemelerden biri de toplantı ve gösteri hakkıyla ilgili işte biraz önce söyledik. Bilya ve Sapan ateşli silah kategorisine sokuluyor. Cezaları ağırlaştırılıyor. Adli kolluk amiri olarak savcı değil artık. Vali ve kaymakamlara devrediliyor. Bu etkiler, Grever denemesi dahil pek çok şey var. Bunların hepsini e, kullanma fırsatı bulmaya çalışacağım. Çok önemli bu. Evet, çok önemli. Ama bilgi verildiği zaman sanki bir şey değişiyor. Mesela hatırlarsınız, haber takibi de yapalım bu arada. Geçtiğimiz hafta. E, Kuydu adlı gemiden bahsediyorduk. Türkiye'ye doğru ilerlemekte olan, Angola'dan Türkiye'ye doğru ilerlemekte olan gemiden bahsediyorduk. Aliada sökümü gerçekleştirilmesi istenen bir gemiydi bu. Radyoaktif atıkla yüklü. Evet, sökülecek bir gemi. Bakanlıkta açıklama yapmıştı. Bakanlıktan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK yetkilendirilmişti ve İstanbul Denizcilik ve Survey Hizmetleri Limited Şirketi'nin gemide radyasyon ölçümleri yaptığı belirtil belirtilerek Ölçülen değerler TAEK'in 50 mikro radyan sınır değeri altındadır açıklaması yapılmış. Ölçülmüş da, yani. ve bir şey çıkmamış öyle yalnız mi? Yalnız öyle bir şey var. Mikro radyan diye bir değer yok. Ha öyle mi? Evet. Ne, ne, neymiş bu yeni ya, bir değer mi? Türk değeri mi? Mikro radyan ölçü birimi konunun uzmanlarının hemen dikkatini çekmiş ve tartışma başlamış. Radyanın açı birimi olduğuna dikkat çekmişler ve dava açacaklarını söylemiş. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu. Birim röntgen, esna, röntgen olmalı. 400 metrelik gemi 4 saatte incelenip gemi temiz açıklaması yapılıyor. Herhalde turistik gezi yaptılar. Çünkü 4 saatte radyoaktif inceleme yapılmaz demiş. Sonradan uyarmışlar tabi bakanlığı da. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilim Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Niyazi Meriç de radyasyon ölçümü için mikroradyan diye bir doz birimi olmadığını söylemiş. Bir dakika sen şimdi şey, konuyu açtın biz yeni bir köşe başlatıyoruz pazartesi günleri evet ama bu, bunun magazinle alakası yok hevesiniz okursanızda bu, bu magazinin dik alası yani açık AGM diye bir bölüm açıyoruz burada e, her türlü böyle ilginç çok akva zarar haberleri yapacağız yani bütün bu haberin magazinle ilgisi mi yok bu yok, magazinin nasıl ta ki? Ya çevre ve şehircilik bakanı ölçüm yapıyor Ondan sonra açıklama yapıyor işte böyle. E, ölçülen değerler Taik'in 50 mikro sınır değerleri altındadır diye. Ama mikro radyan diye bir değer yok. Mikro röntgen olması lazım. Sonra mikro radyan olarak duyurdukları birimi tamam. mikro röntgen olarak düzeltilmesi gerektiği yanıtını vermişler ama. Bakın siz onu değiştirin demişler. De. Okurken görmeyen onun çizin üstüne değiştirin demişler. De. Magaziner bir şey mi diyorsunuz? A babası, AGM'e atalım Açık Açıkçası ismi değiştirmemiz lazım. Bu bu tip haberlerle çok çok çok evet, fazla maalesef şey geçecek. Ben de aynı fikirdeyim ama olsun. Şimdi e, en önemli haberimiz e, buydu tabi. E, i̇ç güvenlik paketi. Bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. O yandan e, büyük bombalamalar var gene. Dünyanın dört bir tarafından, ondan da bahsetmeliyiz. Bağdat'tan özellikle. Bunu da karar veremedim aslında. AGM'ye girer mi, girmez mi? Yani Bağdat'a <gülüyor> patlama'yı nasıl? Gazete, evet, açık gazetede magazin. Şimdi şöyle çünkü, Bağdat'ta yedi yıldan beri, hatta daha uzun bir süreden beri sokağa çıkma yasağı. Evet, girebilir aslında. İnsanlar sokakta dans ederek kutladılar bunu. Bu sokağa çıkma yasağının ortadan kaldırılmasını. Tamam Evet. Tam bu yem olağanüstü bir şey tabii. 7 koca yıldan fazla bir zamandır sokağa çıkma e, yasağı vardı. Akşam saatlerinde. Evet. Ve şimdi kalkıyor. Ve kalkmasına birkaç saat kala 3 ayır bombalı saldırı oluyor. 37 kişi hayatını kaybetmiş. Tabii ki her zaman olduğu gibi en korkunç, dehşet verici kalabalık pazar yerleri ...ve bir Şii mahallesi... ...sakinlerinin oturduğu bir yer... ...en az 37 ölü... ...ve en az 86 yaralı var... ...şimdi bunu... ne ...nereye koyacağını insan... ...bilemiyor hakikaten... ...ama insanlar danseleri kutladılar... ...o da ayrı bir hikaye... ...yani Bağdat'ta ya 8 bunda... senenin ardından... ...keçileri tekrar dışarı çıkabilmeyi... ...sokaklara çıkıp şarkılar söylediler... ...kutladılar o da kenarda... ...ama da ilk hikaye. ve son kutlama olabilir... Bilmiyorum yani nasıl bir şey. Hayır şeyi de sormak. Yani 7 seneden beri geçen sene bütün rekorlar kırıldı hatırlanacağı üzere. Ne değişti de? Irak son 7 senedeki en büyük kaybını vermişti. Ölü ve yaralı olarak. Hiçbir şey değişmiyor yani. Hayatın yavaş yavaş... Bak mesaj şöyle Irak'ta hükümet diyor ki hayat yavaş yavaş da olsa normale döndü diyor. Bu mesajı vermek için sokağa çıkma yasağının kalkacağını duyurmuş. Ayrıca da dört de askerden arındırılacak denmiş mesajda. Dünyanın halini bundan daha iyi mikro olarak gösterecek çok az şey haber bulunur. Evet doğrusu. ama güzel bir haber genelde akşam dokuzla sabah beş arasında yani dokuzla beş arasında hiç çıkamıyorsun sekiz saat günde evinde oturmak zorundasın ve o zaman hayatın korunacak deniyor olağanüstü durumlar ya da olağanüstü etkiler içerisinde değilseniz evet tam o gün kalkacakken olmadı işte yani kalkmıştır belki tekrar sokağa çıkmayarsa ama şey değil peki devam edelim yani, ama Yani böyle bombalı patlamalar olacak diye de insanların sokağa çıkmaması gibi bir durum söz konusu olmaya tabii, devam edecek mi? Hayır etmeyecek tabii. Yani sokağa çıkma yasayla önlenebilseydi zaten, zaten bütün bu rekorlar kırılmazdı. Önlenirdi. Kesinlikle. Başka bir şey var ama. Yani oradaki insanların söylediklerine var. Mesela Marvan Haşim konuşmuş. Oradaki dükkan sahiplerinden bir tanesi. Bu kararı yıllardır bekliyoruz demiş. Yıllardır insanlar akşamları sokağa çıkabilme kararını bekliyorlarmış. Ya, bu kararın kaldırılmasını bekliyorlarmış daha doğrusu. Ya yani hayatın en temel özgürlüğünden bir hapishanede yaşıyorsun yani kendi evet. evinde de olsa. Ve şehirde bölünmüş parsel parsel checkpointlarla o geçit noktalarıyla beraber bir askeri noktadan geçip diğer askeri noktaya giriyorsun evinizden evet. işinize gidebilmek için çok acı bir ironi yani yavaşça olsa normale döndü mesajı veriyoruz vermek için kaldırıyorsun ve o sırada 37.86 yarın o sabah saatlerinde olmuş ama evet, evet onun için neyse yani hakikaten deli saçması bir durumun mikrokozmik örneği bir başka örnek Boko Haram Nijerya sınırına saldırmış bu sefer terör örgütü Boko Haram e, sınırdaki bir kontrol noktasına 109 kişi ölmüş. 4 asker bir de sivil 2 de kayıp var. Kayıp ne demek ya? Kaybolmuş. Buharlaşmış mı? Nijerya'da insanlar buharlaşıyor. Evet. 109. Yani bir saldırıda 2000 kişi öldürdüğünüz zaman arada kayıplar da ortaya çıkabiliyor evet. buharlaşma gibi durumlarda olabilir muhtemelen. 109 militan öldü deniyor haberde. Tabii bunların çok dikkatle değerlendirilmesi lazım bu. haber. Daniel Gallegon haberi bu. Bunu şeyden BBC Türkçe'den mi aldık bu haberi? Boko Haram'ın Niger-Nijerya sınırına saldırısını. Evet. Mesela ama mesela Kamerun'un kuzeyindeki bu saldırıyı gerçekleştirdiklerinde de bir camiye ateş vermişler. Şid'in Orta Şubesi dehşet saçan Boka Haram kameranın kuzeyinde bir kasabaya saldırdı deniliyor. Ha, biz bu haberi vermiştik zaten geçen hafta ama biraz geç takip edildiği için Sabah gazetesi tarafından aynı haberi okumak gibi. Ha, bu Kursunuz sabah oldu. da mı? Bu ha, yeni, bu yeni bu, bir haber. Bu, bu Anadolu Ajansı'ndan almışız bu haberi. Evet şimdi ona baktım ben. Anadolu Ajansı evet. Ee, ve, İntikam haline dönmeye başladı. Yüz ölü tamam. sizden, yüz ölü bizden gibi. Her yerde ama. Yani Ürdün'de de böyle, Japonya'da da böyle genel bir intikam, dişe diş, göze göz vaziyeti var. Ee, ve e, Nijer Devlet Televizyonu'nda bir açıklama yapmış. Nijer'in savunma bakanı, Nijer her zaman hürriyet ve hoşgörü ilkelerine sadık kaldı ve müttefikleriyle Çad Gölü etrafında faaliyet gösteren terör örgütlerine savaş açtı. ...kişileri ve mülklerini korumaya... ...her zamankinden daha fazla kararlıdır... demiş. Ama inandırıcı mı? Bilmiyorum. Evet. Ama eşittiyse haber alabiliyorsunuz. Böyle olaylar olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Mesela Japonya dediniz. Japonya'nın aldığı... ...son bir karar var. Japon hükümeti Suriye'ye gitmeyi planlayan... ...foto muhabirinin pasaportuna el koydu. Bu durum, bu gibi haberleri alabilmenizin... De ...önüne geçebilecek Hı. bir duruma sebebiyet verebilir... Zaten onlar da onu söylemişler. Nijerya'da da bu arada seçimler ertelenmiş. Onu da çok önemli bir mesele. Onu da söyleyelim. 14 Şubat'taydı. Sevgililer gününde. Canat'ın good luck. Gene adaydı değil mi? Good luck Canat'ın. Good luck <gülüyor> Evet. Zorla herkese ismini söyleterek kendine bol şanslar dileten bir karakter oluyor değil mi? Evet. İyi şans getirmiş ülkeye de işte. 14 Şubat'ta yaparsanız tabi seçimleri... ...bol şanslar diyeceğiniz kişiye de... ...oyunuzu verirsiniz diye düşünen olabilir. Evet. Ama ertelenmiş. Fakat müjdemi isterim. Anneler gündem alınmış. Hayır. O seçimle ilgili müjde müjdem. Terör bitiyor. Nereden? Nişel edin? Bu karşı Afrika birleşiyormuş. Afrika ülkeleri. Tedbir alınmış. 7500 askerden oluşan bir ordu kuruyorlarmış. Ayrıca da Nijerya'ya destek sözü de vermiş. Keri yani Nijerya'nın işi iş. Afrika tarihinde bir ilki başaracaklar o zaman öyle mi? Evet. Yani önce sömürgecilikten, kolonyalizmden kurtuldular pençesinden. Şimdi de yoksulluğun, terörün ve dehşetin pençesinden kurtulup özgür müreffeh, refah içinde... Mutlu bir ülke olacak. Vallahi kurtardıkları bölgedeki sivillerden gıda yardımı karşılığında fuş yapmalarını ya da para istemelerini istemezlerse, para istemezlerse daha doğrusu e, Somali'deki durumdan farklı bir şey ortaya çıkabilir. Somali'de de Afrika Birliği gitmişti e, El karşı. Ardından duyduğumuz haberler böyleydi. Ellerindeki gıda yardımlarını. Birlikte olma, kadınları, genç yaştaki kadınlarla birlikte olma karşılığında dağıtıyorlar. Evet. Ya da aşırı e, yüksek meblaları veriyorlardı. İşte ama şimdi Bunu yapanlar da askerlerdi. Doğruca ve haberi ee, okuyorum gayet iyi işte durum. Yani Afrika Boko harama karşı birleşiyor diye bir haber var. Alt başlığı yani seçimlerin ertelenmesini biraz üz üzmüş yalnız John Kerry. Amerika Birleşik Devletleri Dışlar Bakanı. Yemeği mi varmış o saatlerde? Daha fazla ertelenmemesinin büyük bir hayal kırıklığı demiş. Yani en azından bir kere 14 Şubat'ta Üstelik Sevgililer Günü'ndeyken tam da hazırlanmıştım. Evet. <gülüyor> Böyle bir durum var. Evet. Bu arada en kötü Dışişleri Bakanı seçimiz John Kerry. Foreign Policy'nin e, akademisyenler arasında yaptığı ankette en kötü Dışişleri Bakanı olarak seçilmiş. E hani karar vermiştik kötü haberleri ilk yarım saatte vermemeye? Kötü haber miydi bu? E, Davutoğlu yok içerisinde. bu En kötüsü Davutoğlu değil. Ama Davutoğlu da zaten Dışişleri Bakanı değil. Evet. John Kerry de ayrıca çok sevdiğimiz bir insan. Bilmiyorum. Türk dostu değil mi o? %0.31 olarak Oyalarak 13 bakan arasında sonuncu olmuş. Son 50 yılın en etkili dışişleri bakanları listesinde. Davut oluyor mu ya? Açık gazete severi yok, değil mi? O? Yok. Yani haberde bahsetmiyor. Sizin şeyiniz varsa, bir bilginiz varsa söyleyebilirsin tabii ki. Yok tahminim var seviyordur muhakkak. Dinliyorsa eğer. Yani Demokrasinin adan o kadar hoşlandığından emin değilim yalnız. Belki o sabah o saatleri es geçiyordur. Açık radyoda. Japon foto muhabbirinin Suriye'ye gönderilmemesi fotoğrafçısının çok acayip bir haber. Evet. İşte onun yerine şey gönderecekler herhalde. Katanalarıyla yeni özel timleri değil mi? Yok kimse göndermeyecekler. Umur, umurlarında olmayacak belki de. Hı. Gönderseler de para gönderecekler. Daha fazla bomba yağdırılması için, için Suriye'ye Irak topraklarına e, bu şekilde bir yardımda bulunabilirler. Evet, yani Ama gönderilmiyor yani gazeteci gidemezsiniz demişler. Pasaportuna da dahi konulmuş. Özgürlüklerin orada da ciddi bir şekilde kısıtlanmaya başladığının bir işaretidir. Bu zaten öyle demiş. Akta ne geliyor bunun sebebi olarak Japon hükümetinin Reina alınan Haruno Yukawa ve gazeteci Kenji Goto'yu kurtarmak için yürüttüğü çabaların sonuçsuz kalması. Evet, Yuichi Sugimoto Suriye'ye gidemezsin demişler. Kiyodu Haber Ajansı'nın haberi bu. Biz de bunu Sputnik News.com diye bir yerden almış oluyoruz. Eski Rusya'nın sesi değiştirdiler isimlerini. Öyle mi? Ya Novosti ile beraber birleştiler galiba. Sputnik oldular şimdi Rusya'nın sesi. Evet. Peki bir ara verelim. Ondan sonra e, biraz daha bu dünya meselelerinden... Bahsetmeye devam ederiz. Açık kaste. I'm not Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne İçimde uyanan eski bir arzum İçimde uyanan eski bir arzum Dedi ki I'll see you next bir bahar akşamı rastladım size Hicaz şarkı Selahattin Pınar'ın Güftesi de Fuat Edip Baksa'nın olan e, Müzeyyen Senar'dan dinledik çok tanınmış bilinen şarkılardan biri Doğan Akın T24'teki yazısında ebedi teselligahımız müzeyyendir benzemez kimse ona makamı seliktir diyor ...son konserini 88 yaşındayken... ...verdiğini biliyor muydun? Hı hı. Hayır. Ve bayağı ciddi yani. 88 yaşında konser vermek de... ...herkese nasip olacak bir şey değil. Sepetçiler Kasrı'nda... ...2006'da... ...ve... E, e, ...ilk... ...32 baharında İstanbul Radyosu'nda... ...okuduğu ilk şarkı da şeymiş... ...Güvenme Hüsnüne, bu çağın geçer. Güzelliğine güvenme, bu da geçer yani... Ben şarkı söylemiyorum, güfteyi anlatıyorum diye anlattı. Eş, eşsiz tarzını diyor, o beyati şarkı alnına yazılmış sayılır. Benzemez kimse sana. Peki olacaksa bir müzeyyen makamı bu Bu da bir yazı arkasından. Evet, hazır Bahar demişken mit müsteşarı Hakan Fidan istifasından da bahsedelim mi? Baharla ne ilgisi var bunun? Hakan Fidan, Fidan hani? <gülüyor> bir bağlantı kurmamız gerekiyor mu? Sanki Yanlış yine yanlış şaşırdın. AGM'ye daha girmedik biraz da. Beş altı dakikamız Hakan var. Hakan Fidan'ın istifasını da alacak mıyız oraya? <gülüyor> Valla bu şeyi... Bütün hafta sonu bunu düşünmekle geçti. Bu yeni bir bölüm yapalım mı yapmayalım mı? Açık gazete magazini. Baktım ki hepsi giriyor. Evet. Sonra çok zorluk çekti. Hakan Fidan istifasını almayalım ama Erdoğan'ın sonraki açıklamasını alabiliriz. Abi, alacağız. Tabi alacağız. Ova. Şimdi oraya geçmeden hemen şeyi de söyleyelim. Kausa doğru bir devrilme noktası diye Scott Retter, eski silah denetçisi, uluslararası hukukla uğraşan Scott Retter yazmış. Yani işit Ürdünlü pilot Muaz El Kasas Bey'in bayağı bir ciddi bir şey olduğunu yazıyor. Dönme noktası, dönüm noktası ol, olabileceğini yazıyor. Çünkü şöyleymiş tabii her zaman olduğu gibi başta yani sık sık konuştuğumuz meselelerden birini analizinde dikkate yetir, dikkatlerimize sunuyor Ritter. Kral Abdullah'ın bu IŞİD'in şeyi karşısındaki eylemleri karşısındaki öfkeyi kontrol etmesi zor olacak. Çünkü e, bu teğmenmiş e, Muaz bin Kasasbe Kasasibe çok e, ürdünün en büyük kabilelerinden birinden geliyormuş. Tabii ki tahmin edilebileceği gibi ve etkili bir kabile. E, dolayısıyla önce vuracaklar diyor. Fakat muhtemelen ee, öfkeli ve bütün şeylerini hayattaki birçok değerlerini kaybetmiş olan sünni Arap gençliği Ürdün'ün içinde de e, önce destekleyecekler ondan sonra da yani e gel, gelsin yeni iltihaklar diye düşünebilir diyor. Zaten tam anlamıyla yani köktenci sektörliğin içine Haşimi krallığını da sokmak için bir planı olabilir pekala diyor bu IŞİD'in. Kasten bu vahşi ölümü gerçekleştirmesi. Ya olay IŞİD'den Suriye'deki çatışmalardan da bağımsız değerlendiremeyiz. Suriye'deki işedin çatıştığı en büyük partilerden bir tanesi, en büyük oluşumlardan bir tanesi Cebetül Nusra. Yani Nusret cephesi olarak geçen örgüt. Nusra cephesiyle bu aralar çok fazla çatışmasa da daha doğrusu IŞİD YPG'den sonra çok fazla daha doğrusu çatışma alanını uğra kaydırmış olsa da büyük düşman bu iki grupta. Cebetül Nusra El-Kaide tarafından destekleniyor. El-Kaide'nin Suriye'deki şubesi olduğundan bahsediliyor. Ve Ürdün'ün de aynı şekilde Cebetül Nusra'ya destek verdiği biliniyor. Maddi yardımlarını bu kanala aktardığı da söyleniyordu. En son zaten bu infazdan sonra da Cebetül Nusra'nın strateji stratejistlerinden bir tanesinden serbest bırakmışlardı. Yani olayın birden fazla boyutu var. Sadece e, bir intikam ya da göz korkutmak için yapılmış olan bir misilleme değildi. Bu o, tabii infazı. tabii. Genel bir stratejinin de bir, parçası bir parçasıydı. diyor işte. Evet. Evet, yani liderlik rolüne soyundurmaya da it itmek gibi bir şeydi diyor Ürdün'ü. Burada daha büyük bir rol oynamaya işte itmesi çünkü gözü yürüdüğünde de olabilir diyor. Evet. Ayrıca evet. Düşün, yani ilginç bir çok tecrübelidir Scott Ritter'de yıllardan beri izliyoruz şeylerini. Öyle yazmış işte. Ama şeyde. ilginç şeyler tartışılıyor. Leader Sported News ben şeyinde okudum bunu da. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu hapis cezası alan 11 Eylül sanıklarından bir tanesi Suudi Arabistan'da Amerika Büyükelçisi dahil üst düzey yetkililerin el Kaide'ye milyonlarca dolar bağışladığını evet, ayrıca diye. bilinlediğin ile direkt bağlantıları olduğunu açıklamıştı. Bu zaten bilinip ama kanıtlanamayan bir, bir durumdu. Bir şeydi evet şimdi ama. Öte yandan tabii bir başka düğüm noktası da Münih Konferansı'nda bir araya gelmişler. Orada da itiş kakış var. Ee, Ukrayna meselesi. Onda Common Dreams'dan Sarah Lazar yazmış. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin şahinleri e, Rusya'ya karşı askeri tırmanışa geçirelim demişti. Çok ilginç aslında çünkü bir güvenlik konferansı yapılmış geçen cumartesi günü. Münih'te Almanya'da ve Amerikalı senatör, cumhuriyetçi senatör, savaşçı Lindsey Graham açıkça daha fazla eskalasyon yani tırmanmak için baya sert laflar geçiyor. Evet. Al alışık olmadığımız diplomatik şeylerde yani. Ama bu Münih'te düzenlenen zirve her sene düzenlenen bir zirve evet. ve herkes boy gösterisi yapıyor. Güvenlik şirketleri kendi boylarını gösteriyorlar, ne kadar gelişmiş silahlara sahip olduğunu gösteriyorlar. Oradaki bürokratlar, müşteri konumundaki bürokratlar neye ihtiyacı olduklarını ve nasıl kendilerini savunduklarını anlatan bir dizi konuşmalar yapıyorlar. Gösterebileceklerini maksimum gösteriyorlar zaten bu zirvede. Ama burada şey de var mesela ben bu boyutu çok sık rastladığımızı hatırlamıyorum. Angela Merkel başbakan şey demiş yani müzakere Ukrayna krizi askeri yöntemlerine çözülemez demiş. Ve e, Arkasından şey demiş Yani e, Herhangi bir durum e, e, Başkan e, Ukrayna Ordusuna yapılacak herhangi bir donan, Donanım yardımı Malzeme yardımının e, Başkan Putin'i de Çok e, birden etkileyeceğini Ve askeri bakımdan kaybedeceğini düşündüreceğini zannetmiyorum. Bunu da açıkça söylemeliyim derken Lindsay Graham da demiş ki ya anlıyorum dediğinizi ama şey demiş. Günün sonunda Avrupalı dostlarımız bu çalışmıyor, bu işi olmuyor demiş. İsterseniz Moskova'ya da gidin. Yüzünüz mosmor olana kadar kalın orada. açık bir yalan var ve tehlike var. Bu böyle olmazdı Ne zaman söylemiş bunu? Münih konferansı. Bu mı? hafta sonra gerçekleşiyor. Evet. E zaten cuma günü Moskova'ya uçtu Merkel. Gerçekten takdir edilmesi bir davranış yaptı. <gülüyor> Fransa ve Hollande beraber uçağa evet. atlayıp gittiler ve doğrudan Putin masada konuştular. Bu sökmez diyor işte Lindsey Graham. Yani Lindsey Graham <gülüyor> isterseniz uçun demesine rağmen zaten bu insanlar uçuyorlar boşu boşuna. Merkulahlar evet, son... etmeye de gerek yoktu Instagram'da bahsetmek gerekirse. <gülüyor> Sonuç alamazsınız bunlardan diyor Ama işte. Ama Merkel ve Hollanda çaba alıyor tekrardan bir araya gelecekleri söyleniyordu. En son Minsk'te bir araya gelmişti liderler. Ukrayna tarafı ve e, Rusya tarafına liderleri savaşa devam etme kararı almışlardı. Bu hafta içerisinde tekrardan bir araya geleceklermiş. Fransa, Hollanda ve e, Merkel de aynı şekilde masada olacakmış bir bir çözüm yolu bulmaya çalışacaklarmış. Şu anda kritik günlerden geçiyoruz bu konularda. Son derece fakat gene de gene tereddüde düşürdü beni AGME'ye mi alayım diye. Olan demiş ki Fransa <gülüyor> Cumhurbaşkanı diplomasi için gidiyoruz tabii. Görüşmeler esastır demiş ama görüşmelerin de bir sınırı var diye daha gitmeden. <gülüyor> Bunu söylemelerinin sebebi Putin ne zaman söz verse, kendi söyledi demek gerekirse, aynı şekilde verdiği cevabı, verdiği sözleri silahlarla bozuyordu. Doğru ama görüşmeye de bu lafla gider misin ya? Görüşmeye gidiyoruz ama görüşmenin de bir haddi hesabı var diye. Daha... Düstur olması gitmeden. gerekiyor ama görüşmenin. Hı? Gittikten sonra diyor bunu. Hayır. Git... Hafta sonu olan bir şey değil mi bu? Toplantı. Evet. Git, ama gittikleri zaman zaten dedi. cuma günü. Cuma günü geldi haberleri. Uçaktan inip masada oturdukları haberi. Hmm. Tekrardan gidecekler ama bu hafta içerisinde ha Belki arada da evet. söylemiştik Tamam yani böyle bir Bu görüşme gibi bir şeydi galiba Cuma günü gerçekleşen zirve Savaşı engellemek için Son şans gibi laflar da konuşuluyor Hollanda öyle demiş yani Avrupa'nın kapısında Bir savaş tehlikesi var diye Ve resmen şeyden de bahsediliyor ee nükleer lafı da geçiyor zaman zaman. Taraftan ellerinde nükleer silahlar var. Evet. William Pfaff gene tecrübeli yazarlarından bir. yıllardır International Herald Tribune'da baş yazar olarak çalışıyordu. Yani önemli analist. O da şey yazmış zaten. Ciddi bir Amerika ve Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna çatışmasından e, görüşmelere ağırlık vermesinin zamanıdır her iki taraf içinde nükleer savaş bir e, ihtimal olarak düşünülüyor ilk defa 1990'dan beri ve e, sıfır bunun kazancı olur Bun, bunun üzerinde ilmek ve fevkalade tehlikelidir neden yapıyorlar bunu anlamakta mümkün değil diye endişeli bir yazı yazmış o da. Ya sonuçta her iki bölge her iki taraf da Ukrayna'ya silah yığdığı zaman o silahlar sadece paslanıp bir kenarda durmayacak. Yani bir yerden o silahların patlaması gerekecek. Çünkü silah bu patlıyor. Başka bir bölgeye akıtılacak o silahlar cephanelikler ve başka bir bölgede zaten çatışmalar başlayacak. Evet yani şeyi de söylemiş mesela Ulimfaf yani savaş yavaş yavaş tırmanışı böyle her iki tarafta ağır topçu ateşiyle ve ağır sivil kaybına dayanan bir strateji izliyor diyor. diyor. Ee, evet Donetsk'teki havalimanının düşmesinin ardından artık topçu birlikleri şehirlerin içlerini bombardıman altına tutmaya başladılar. Ve otobüste giderken bir anda hayatınızı kaybedebileceğiniz şehirler ortaya çıkmaya başladı. Hem Ukrayna yönetiminin devletinin elindeki topraklarda hem de ayrılıkçıların ellerinde bulunan topraklarda. Evet, yani Amerika'nın motivasyonu top dog olarak kalmak, yani en büyük bölgenin hakimi gibi kalmak olarak görünüyor. Ruslar da korku saikilerle ilgili diyorlar diyor ve karma karışık İmrenay de Rusya'yı gezmiş. Orada bir konferanslar falan vermiş herhalde. Ve korku meselesinin önemli bir rol oynamakta olduğunu söylüyor. Söylüyor panik, ama panikten korkma paniği yaşıyorlar diyorlar. Panik gelir mi diye. Aynı hani zamanda bu askerlerin aileleriyle de alakalı korku ve panik durumu söz konusu. Mesela çocuklarını Şeyde gören e, haberlerde, haberlerde dedi, sosyal paylaşım sitelerinde esir düşmüş halde gören Rus annelerinin demeçleri vardı mesela The Guardian'da. Yine geçtiğimiz hafta sonunda Ukrayna'nın devlet baş, bürokratlarının elinde Rusya pasaportları gösteriliyordu. İşte bu kişiler geliyor diye Rus askerlerinin gelip burada gönüllü olarak savaşta ya da gönülsüz olarak da savaşmış olmalarını muhtemelen savaşmış olduklarından bahsediliyordu. İlginç durumla ortaya çıkıyor. Dün yapılan bir açıklama vardı. Dün e, sadece cumartesi günü çatışmalarda e, 70 ayrılıkçı ve 12 askerin ölmüş olduğuna dair bilgi var. Çatışmalar da durmadan devam ediyor. S sadece 24 saat içinde e, ayrılıkçıların aralarında yerleşim alanlarında bulunduğu noktalara 111 kez e, saldırı düzenlediği belirtilmiş mesela. Kiev'den geliyor bu haber. Anadolu'cansın da bir. Evet, yani çok da tehlikeli bir Ortam devam ediyor. Birçok haber var. Fakat şeyi de söyleyelim ve geçelim artık. ıhlamur kasmasına da çok katlı otopark projesi geliyormuş. Şimdi boşluk olarak. Açılır miymiş yoksa o çok katlı otoparkın boşluklarından içeri doğru girecek miymiş? Tam belli Bu değil. Bu detaylar önemli. Evet, çok önemli. Yani Ama... o da mesela cami yapmıyoruz. Parkın içerisine de hemen yan tarafına yapıyoruz. Bu, bu konu bununla Emirgen da ya. böyleydi. Evet, tehlikeli. Ağacı kesmeden bir otopark koyabilecek kadar yüksek e, mühendislik yeteneğine sahip e, müteahhitlerimiz var bizim de. Şüphesiz. Hukuk profesörü Sami Karahan'da Bank Asya'ya çökenler kendilerine lahey uçağında önden yer ayırtsın demiş. Vay bay Magazin değil. 29 yıllık ticaret hukuku ve banka hukuku hocasıyım. Böyle bir rezalet ne gördüm ne de duydum demiş. Ve bu, bunun uluslararası bir boyut olacağını söylemiş. Yani uluslararası ceza mahkemesinde de hesap verebilirler. Dikkatli olsunlar diye örnekler veriyor. Hagit için de Ve Türk Hava Yolları'nın malzemelerini el konabileceğinden de bahsediyor. yani bu mi o? Hı? Tehdit mi? Yoksa olabilecek şeylerden bahsediyor. Olabilecek çok ayrıntılı analizler çıkarıyor. Ee, ona belki Ali Beyle, Ali Bilgeyle konuşmamızda girebiliyor. Çok ilginç yani. Benim bizim yakından bildiğimiz bir konu değil bu. Evet. Ticaret hukuku çok ciddi sonuçları olur demiş. Bizim yakından bildiğimiz konu direniş. Bankasya şeyleri de e, müşterileri de direnişini gerçekleştirdiler arabalarını satarak devam bankaya, Evet, Bu da e, dünya paralarını yatırarak. Konuşulacak bir şey ilginç. Evet onu da tekrar bakarız. Yani şeyin dediği neydi futbolcunun? Bankadan paralarınızı çekin diyen kantona. Onun dediği yapılmadı ama bunlar gerçekleşti. Evet yani direnişin şey olmaz değil mi? <gülüyor> Aradan bir fark var. Şimdi e, AGM'ye kısaca bakalım. Maalesef sadece 5 dakikamız var. Onun için başlıklarla şey yapacağım ama ileride daha da ayrıntılandırabiliriz. Erdoğan'ı Gollum'a benzeten doktorun ihracı istenmiş. Siyaset ve Edebiyat köşesi bu. AGM'nin açık gazete magazinde. Magazin ekinde. Evrensel'in haberi. Eda Yıldırım'ın Türkiye Halk Sağlığı Kurumu doktor bilgin çiftçi hakkında soruşturma açmış. Gollum'un kim olduğunu da söyleyeyim. Gollum eski bir hobittir. Evet. Bu şey okuduğum şey de suç tespiti yapan başkanlık daha sonra da Gollum'un öz Gollum özgetmişini paylaşıyor. Evet. Ben simegol demeyi tercih ederim ama Gollum diyelim hadi. Gollum eski bir hobittir. Bir zamanlar Kladen Düzlüklerine doğmuş olan simegol attığı kıllı ayak Kılaya, Hobbit idi. Üçüncü devam. çağın 4603. yılında Simegol'ün kuzeni Deagol balık tutarken tek yüzüğü buldu ve onu hemen öldüren Simegol yüzüğü eline geçirdi. Gerisini zaten biliyorsunuz filmden bir kitaptan. Ama nereden benzetmişler onu anlamadım. Hangi açılarından bahsetmiş? Mesela bir, ışıktan korkan hayaletimsi bir yaratık haline gelmiş ve pis cinayetler işleyerek kirli elleriyle etleri yiyerek yaşamış olduğundan bahsediliyor. Bu özgeçmişte. Erdoğan'ın ne alakası var? Erdoğan'ın dindarlığı Türkiye'nin ortalama dindarlığıdır sözü Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılmış. Cumhuriyet Sibel Tepeni'nden haberi. Bu da AGM'nin yani açık gazete magazinin. Siyaset ve psikiyatri bölümüne giriyor. Da, çünkü psikiyatrmış yazan psikiyatri uzmanı Ahmet Koyuncu. Recep Tayyip Erdoğan'ın dindarlı Türkiye'nin ortalama dindarlıdır Recep Tayyip Bey'in kini Türkiye'nin ortalama kiyinidir gibi ifadeleri vermiş. Hakaretten dava açılmış. Bunu da geçiyorum. Adalet ve e, Star'dan bir haber, Star gazetesinden bir yazı daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner. Bu siyaset ve psikiyatri köşesine geçtik magazinimizde. E, Erdoğan'ın sınırları Türkiye'yi çoktan aşan güçlü karizmatik liderliğinin altında siyaseten ezilen muhalefetin o bildik pespaye ve iler tutar yeri yanı olmayan otoriterlik ve diktatörlük suçlamaları üzerinden sürdürdüğü tartışmaların kıymet harbiyesi yok demiş. Erdoğan zaten başkan sistem değişikliği, Cihan devleti olmak için isteniyor demiş. Cihan devleti. Hemen sözcüye geçiyorum. Bu siyaset ve psikiyatri alanında kalıyorum. Startan sözcüye mi geçtiniz şimdi? Evet. Tamam. İyi bir dolaşma değil mi? Evet, evet. Seyyare adını da çalabilirim yani sizin öneğinden kısa bir süre için. AKP Konya Milletvekili Cem Zorlu, Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir sürü yönetimi elemanı benim projesi kapsamında. Çobanlık mesleği hakkında konuşan, konuşmuş. Bu meslek peygamberlik mesleğidir. Bu meslek peygamberlik mesleğidir. Bu da Hristiyanlığa da bir atıf var tabi egosun pastor bonus ben iyi bir çobanım Hrist ne, İsa söyle neyse başbakanla çobanın arasında bir fark yoktur sonuç itibariyle her birisi bir toplumun bir ihtiyacını karşılıyor mesela bu noktadan bakmamız lazım demiş biri sürüyü yönetiyor diğeri halkı yönetiyor demiş evet, tabi ee, bir başka haber İHA İlah haber ajansı Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, iç güvenlik yasası tasarısına ya teröristler ya vatan hainleri... karşı çıkar demiş. Hmm. İkisinden başka bir hata yok. Mu? Yok. Yok. Kim demiş bunu? Teröristler ya yani var tabii. Bir de kötü niyetliler var. İyi tamam o zaman. Sen kötü niyetli misin? Ülkeyi karıştırmak isteyen misin? Yası o da var. Her zaman iyi niyetli olduğumu söylenemezsin. İnsan hayatına kast edenler karşı çıkar, teröristler karşı çıkar, bir de vatan hainleri karşı çıkar. Bir çıkart... de kolormatik gözlük takanlar karşı çıkmasınlar lütfen. Evet. AGM'ye devam, da süremiz bitmek üzere siyaset ve teknoloji köşesine geçiyorum. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşıyan minibüsün kilidi açılmayınca Cumhuriyet Halk Partisi lideri araçta mahsur kalmış. Sabotaş. Fakat korumalar seferber olmuş. Kapının kilitlerini açmışlar. Balyozla mı? Bilmiyorum. O ayrıntı yok. Ee, i̇spiritizma ve seksoloji köşemize geçiyorum. Hadi şimdi. bakalım. Seçim çalışmalarına memleketi olan Tarsus'ta başlayan Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün ruhunun kalmadığını söylemiş. Ama Gay ruh. Cumhuriyet onun için spiritizm evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi gençlerden de bir pankart açılmış. Cinsiyetimizi değiştiririz, partimizi değiştirme izlemişler. Anadolu üzerinde bir hayalet dolaşıyor. Atatürk'ün hayaleti. <gülüyor> AGM'den siyaset ve safiyet üzerine bir e, ufak haber daha var. Netanyahu e, şimdi şey demiş. Beyinler beni aldattı demiş. İki partinin de desteğiyle ben çağrıldım, konuşma yapacağım senatoda zannettim. Yanlışmış demiş. Reuters'ın bu haberi fakat peki gidecek misiniz demişler. Yani sözcüsüyle konuşuyorlar. Olsun gene gidecek. Peki niye gideceksiniz aldatıldığınız halde demişler. Konu çok önemli ondan bırakamayız. İran meselesi demiş. Ayrıca Yeşil siyaset konusunda da İsrail'de herkes iki konu tartışılıyor. Büyük İsrail işte denizden ırmağa kadar ve yok apartay devleti mi olacak yoksa işgale son ve barış mı? Seçimler yaklaştı ya bu tartışılmak yerine şişeler tartışılıyor. Ne şişeleri? Lingolingo şişeleri. Yapmayın şişe. bu espri diye çok düşündüm. O kısacık zaman dilimi içerisinde. <gülüyor> Belki size iki saniye gelebilir ama. Sormamalıydın o zaman. Bu pek o zaman Sherlock Holmes'un şişelerin esrarı diyebiliriz. Depozito varmış. Çevreci bir toplum ya İsrail. Evet. Depozito. Ama olabilir. kendi sınırları içerisinde. Evet. Yoksa çevreciliği İsrail, Gazze'deki yaptıkları atık şey, tesislerini kendi... bombalamaktan Hayır, geçmiyor. Değil. Orası farklı bir dünya. Farklı. Kendi sınırları içinde plastik şişelere 13 şarap şişelerine de cam şişeleri de 30 peni 30 sent para alıyorlarmış. Hı hı. Yani de bunları el koymuş şey binlerce dolarlık. Bir Hükümet gün, mi? Hayır, karısı. <gülüyor> karısı mı koymuş? Yani Bir komşulardan ten... gidip teker teker toplamış mı? Hayır. Ya bunları göstermemiş şeydi. Harcama listesinde göstermemiş paraları, depozita paralarını. <gülüyor> Ya Sağol o kadar baka. da değil de nereden vurmaya çalışıyorsunuz? Yapmayın koskocaman başbakanın karısı gidip deposunda evet. paralarını cebine mi indirmişti? Işte? Buri ab neydi? Onu yazısı, magazinin sorum yalancısıyım yani. Tamamen böyle bir şişe meselesi. Baş tartışılan konu bir şişelermiş. Sarale. Ya tartışılır ama bu konuda şimdi. Sarale diyorlar. Ben demiyorum. Sara kadında da ama herkes sarale diyormuş. Ve bir de yüz binlerce dolarlık dondurma. Şişeden aldığı Asma depozitorlarla beraber dondurma mı ayrıca, o dondurma paralarını da ayrıca eziyetliği söylüyor ama hepsi fıstıklıymış. Dikkatini çekerim Hepsi mi? Bunu da geçtim. Bilal Erdoğan iki Japon rehine için Tokyo'ya gidip Başbakan Shinzo Abe ile görüşmüş. Bunu biliyor muydun? İlginç. Hangi sıfatla? Siyaset ve insaniyet bölümü bu. Üç dakikalığına telefonla konuşmuş. Telefona İten görüşmek daha. için Tokyo'ya mı gitmiş diyecektim Hayır. ki Erdoğan konuşmuş. Erdoğan üç da dakika hatta. konuşmuş. Bizim buradan geliyor durumu size açıklayacak mı demiş. Erdoğan o, Japonya'da hiçbir görüşme, başbakanın hiçbir görüşmesi e, gizli tutulamıyormuş. O yüzden açıklanmış burada. Üç dakika konuşmuşlar. Buradan Japonya, Tokyo'ya uçuş kaç saat? Üç dakika Ankara'da. konuşmuşlar da şimdi bunları çevirmek var bir de, biliyorsunuz değil mi? E i̇şte o zaman... Bir buçuk ben, dakikası çevirir olsa bunların... Bir buçuk dakika bir, bir konu mu? Kaç saat? Na haber abi? Van İdris Erdoğan senden ne haber diye? Kaç dakika geç mi? Kaç saat? Bitti gidiliyor. bir dakiz. 12 saat filan herhalde Hı -hı. Değil mi? Tokyo'ya? İşte bindi bindiyle beraber 15 saat onu. filan olabilir. 3 dakika ne Ve konuşmuşlar. Ne konuşmuşlar mı? Çözüm olmamış. Sonu bir dakika da, İdris Erdoğan niye gitmiş Japonya? Ondan bahsetmediniz. Tatile mi gitmiş yoksa görüşmeye mi gitmiş? Görüşmeye gitmiş. Sadece 3 elde, elde edememiş. İki Japon rehine için gitmiş. Bizim odan gelir göz kulak olun demesin bile yeter. Zaten 1,5 dakikaya doldurmaya. Çeviri ile beraber 3 dakika. Ne haber, nasılsın şeyinden sonra. Çok meşgulüm bu aralar değil Evet. Bizim ee, çocuk yardımcı olacak demişti. Abi Doğan Erdoğan görüşmesi, Bilal Erdoğan çok ilgi çekici yani. Ee, TRT'de Haber, e, TRT benim internet sitesinde İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yaptığı açıklama var. İç güvenlikle ilgili bir cevap vermiş ve şöyle demiş medyada. İç güvenlikle ilgili mükemmel cevap demiş TRT. <gülüyor> Sonradan itiraz gelince biraz eleştiri gelince çekmiş. çok iyi demiş ondan sonra. Hayır, i̇ç güvenlikle ilgili iddialara cevap demiş. Mükemmellik kaldı. Galiba bu işte biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakan Fidan'ın adaylığını olumlu bulmaması konusunda konuşamayacağız. Galiba en beklediğim şey bu ama peki tamam onu da söyle gidelim Bir de, yalnız şey söylemeden yapamayacağım Mersin'de 1500 yıllık kaledeki kapı, kapı savunma topu çalınmış olabilir ne yapacaklarmış top antika e, tamam antikacılık köşesi bu söyle peki hadi. Erdoğan Mit müsteşarının istifa MİT müsteşarlığından istifa eden Hakan Fidan'ın adaylığıyla ilgili açık sözlüğümdür adaylığa ben olumlu bakmıyorum bunu başbakan da söyledim demiş tamam Güzel. İyi bir mal. İkna oldunuz mu? İkna olmanıza ne gerek vardı? Söylüyor zaten başbakan. Söylüyor evet. Sen darbe ne demek biliyor musun Türk kurumunda? Nazan... Darbe. Evet, darbe fazlandım olabilir. İsim, Arapça. Darbe. Darp. Başına Darptan şiddet. Mı evet, vuruş, çarpış. Başına şiddetli bir darbe indirerek hayvanı sersemletti. Darb Osman etmiyor. Cemal Kaygılı. Bu birinci anlamı. İkinci anlamı? Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirmeyi iş. Demokratik yönden yani seçimle devirirsen darbe yapmış oluyorsun. Bu değiştirilmedi mi ya? Türkiye kurumunun son hali baktık. İbrahim Betil yazmış şey. Bu değiştirildi diye biliyor Vallahi değiştirilmem. Ben dün baktım Türkiye. Duruyor kurumu. mu hala? Duruyor. Allah Allah darbe yani demok mi? demokratik yoldan darbe. Buradan yetkilileri seslendiriyoruz. Değiştirmeniz <gülüyor> gerekiyor. <bugün. gülüyor> evet Nazar Büyüm yazmıştı Ağustos'ta ve şeyde güzel dilimiz köşesinde bu şekilde kapatıyorum geri kalan şeyleri artık başka bir A.G.M'de konuşmak üzere. Hoşçakalın dostlar. Açık Kaste. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey, günaydın Can Herkese günaydın, İyi günler Merhaba, günaydın Evet, öncelikle herhalde bir şeyden söz etmekte yarar var Bu Ciddi bir şekilde karşımıza çıkmış olan demokrasinin de sunu e, iyice yaklaştıracak olan mevcut kı kısmıyla da bu iç güvenlik paketi meselesi. Biraz ondan e, bahsedeyim. Daha sonra zaten biz bunu e, konuşma fırsatı da bulacağız hukukçu e, arkadaşlarımızla Bahri Bey ile ama siz de isterseniz bir başlangıç yapalım. güvenlik paketi e, yasalaştığımda e, herhalde bir e, Kuzey Kore gibi bir ülke oluruz. Yani e, son 17 Aralık'tan bu yana e, onun öncesinden gizden bu yana e, yapılan düzenlemeleri e, 2010 Anayasa Referandumundan sonraki yaşadığımız e, olayları gelişmeleri e, üst üste koyduğumuzda en son bu paketi de eklediğimizde ortaya çıkan yapı bir, bir diktatörlük tasarımı olarak karşımıza çıkar. Çünkü bu, tüm bu yaşıt üzerinde yani tüy dikecek bir torba yasa diye yani adı da zaten içinde bildiğim kadarıyla 130 maddeden falan oluşuyor. Ama 130 maddelik kanun tasarısı yaklaşık e, 20 küsür kanunda değişiklik yapan bir kanun. Torba, çok ayrıntılı bir toplum mühendisliği. Yani böyle anayasa düzenlemesi gibi bir şey. Evet, 132 <gülüyor> maddeymiş evet aslında. Ama 132 maddenin 21 tane kanunda değişiklik yapıyor. evet. 21 mi? 22 mi, Neyse. Çok. Şimdi dolayısıyla zaten yapılış biçimi, tekniği yani bir kanun hazırlıyorsunuz. Yani normalde dünyada biz, bize özgüdür bu. Başka bir kanunlarla ilgili düzenleme yapan kanun hazırlıyorsunuz. Yani o kanunu bizzat şey yapmıyorsunuz. Çünkü bu işte ee, hızlandırmak için yapılan işlemlerden biri. Yani baskı rejimine geçişi hızlandırmak için yapılacak. Evet bir sürü işte polis vazife selayet kanunu, Türk ceza kanunu ve terörle mücadele kanunu başta bütün maddelerinde o değişiklikler var, uyumlu. Evet. Evet çok evet. ciddi bir iş yani. Çok. Yani bu, bu, bu yasada yani, tamam mı? Buna geçkin <gülüyor> E, diyelim ki e, muhalefet hemen anayasa mahkemesine bunu götürecek. E, anayasa mahkemesi e, bunu karar verme için belli bir zaman biliyorsunuz geriye değiştirilmez işletilmez çıkan yasaların e, iptal edilmesi e, ve e, burada altını çizilmesi gereken en önemli husus biz e, bu yasa geçtikten sonra bu yasa ve buna önceden eklenen antidemokratik düzenlemelerle birlikte bir genel seçime gidiyoruz. Gidebilir miyiz? Özgür bir seçim olur mu? Evet, bence çok önemli mu? bir mesele. Ben de, de bunu da e, Bahri Bey'e de sormak istiyordum ama siz e, iyi bir şekilde dile getirdiniz. Yani bir demokrasinin en, en temel birkaç mekanizmasının, işleyişinin en önemli nokta, unsurlarından biri olan seçimlerin de bu şartlar altında kolay yani zorlaşabileceğini de söyleyebiliriz herhalde. Yani Esad'ın yaptığı seçimlere e, benzer. Nasıl e, seçimler her yerde yapılıyor. Diktatörlüklerde de seçim yapılıyor. E, ama nasıl olduğu belli. Yani e, dolayısıyla bu yasa çıktıktan sonra 7 Haziran seçimleri zaten yani son 4 yılda, son 2 yılda gittikçe artan dozda e, Türkiye'nin demokrasi rayından ki eleştirdiğimiz demokrasi hal bir junta anayasasıyla belki yani bir juntanın oluşturduğu anayasayla yönetilmesi nedeniyle rahatsız olduğumuz Türkiye demokrasisinden daha da öteye gitmiş girilemiş baskı rejimi, faşist bir rejime doğru ilerleyen Türkiye'de bu yasayla birlikte askeri bir seçimin özgür, serbest bir seçimin yapılabilmesi ipotek halkına alınmış oluyor. Yani en temel nokta 7 Haziran seçimleri için bu paket anti-demokrasi yolunda bir altın vuruştur. Yani maddelerine madem Sayın Delen ile çünkü bir hukukçu yüzüyle çok daha iyi yüzler ama bu, bununla zaten muhalefet etmek, bu iktidara ve Erdoğan'a karşı muhalefet etmek her türlü muhatapet makul şüpheli kapsamına sokuluyor sokuldu ve bunun ötesinde bir polis devletine e, tamamen adım atılmış oluyor ve adeta yargı, yargıda görev yapan hakim ve savcılar yasa torbadan torba yasa çıktıktan sonra yani bunların e, zaten atalan hükmü e, hükümsüzlüğü tamamen tesirlenmiş oluyor çünkü bir polis devleti bir e, idare talimatlı e, devlet ki bunu örneklerini son dönemde yaşıyoruz yani Türkiye bir hukuk sisteminde hakim ve savcılar e, en yukarıdaki iradenin e, istemlerini yerine getiren taleplerini yerine getiren bir e, alt bürokrasi haline gelmiş durumda buna direnen bir kurum var o da Anayasa Mahkemesi ki onun içinde biliyorsunuz 13 Mart'ta kadar ...başkanını seçmesi gerekiyor... ...anayasa mahkemesinin... ...başkan hakim... ...yaşım Kılıç'ın... ...görevlisi nedeniyle ...ve anayasa mahkemesi... ...bu başkanlık seçme süreci... ...Aksaray... E, ...inisiyatifinde... ...hem eller içeride dışarıda... ...markajlarla geçen... ...erdoğan ve akıbikler... ...çünkü anayasa mahkemesi son... ...kendisine... ...direnen, direnen gözüken... ...kurumlardan biri... Bir diğeri de ekonomik kurumlar olarak Merkez Bankası olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu yasa zaten biliyorsunuz Danıştay ve Yargıtay'ın e, yapısını e, değiştiren inanılmaz düzenlemeler oldu. Buraya e, son derece e, istihbarat sahibi olmadan kadrolar ihtiyaç edildi. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu baştan aşağı iki gün önce aldığı kararlarla sayısını unuttuğumuz bilmem kaçıncı e, yer değiştirmeler, el er değiştirmeler yani kendilerini rahatsız eden her unsuru e, ortadan kaldıran, inha eden bir e, durumla karşı karşıyayız. Bu e, iç güvenlik yasası diye geçiyor sanıyorum. Ondan sonra bu e, kapsamda bu yasa e, çıktıktan sonra Türkiye'de özgür, serbest bir seçim yapma ihtimali e, bence çok zora giriyor. O, ortadan kalkıyor ee, şekli bir seçim olur çünkü hatırlayınız e, Türkiye'de bundan 3-5 yıl öncesine kadar e, düzenlenebilecek e, e, meetingler toplandılar. E, bugün düzenlenemiyor ve her şey bir suç e, içinde tarif ediliyor. E, dolayısıyla e, böyle bir dönemde şeffaf, güvenli, özgür, e, iradenin ortaya konduğu tarafsız bir seçim modelinin uygulanması mümkün gözükmüyor. Burada izlemelisiniz altını çizmek istediğim bir husus da yüksek seçim kurulu. Şimdi sevgili Güzel. dostlar yüksek seçim kurulu bir yargı kurumudur. Yüksek yargı kurumları arasındadır. Yüksek seçim kurulu yargı bu hale geldiğini hepimiz gözlerimizin önünde Türkiye'nin e, az demokrasinin hiç demokrasiye dönüştüğü bir sürece hep birlikte tanıklıyoruz ve konuşuyoruz dile geçiyoruz. Yüksek seçim da bir yargı kurumudur. Burasının e, donanımı içindeki insanlar e, tarafsızlıklarını e, bitirdiğini e, ilişkin önümüzde çok delil var. Örneğin bunlardan bir tanesini gözlem taşmış olabilir e, sevgili Can Ömer Bey bu e, e, Muhalefetin bir milletvekiliğinin e, yüksek seçim kurulu bir itirazı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, seçim yasakları kapsamına giren toplantılar düzenledi. Bu reddedildi yüksek seçim kurulu tarafından. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapıyor? Şimdi teşekkür mitingleri düzenliyor. He. Kendi açıklamasıyla. Cumhurbaşkanlığına biliyorum. seçtiği için millete Teşekkür toplantıları yapıyor evet. kendi ifadesiyle. Yani buna, buna hani e, kimsenin inanmadığını beklemek pek mümkün değil. Kargalar bile denir ya. Yani şimdi biz bu yüksek seçim kurumuna nasıl güveneceğiz? Hani bu yargıya güvenemiyoruz. Bu, bu, bu da bir üst yargı kurumu. Yüksek, yüksek seçim, seçim kurulu seçim... ne diyor? bu Cumhuriyet Halk Partisinden bir i̇tiraz, bir dilekçeyle ediyor yapılan şeyi. Yani böyle bir şey yoktur diyor Cumhurbaşkanı. bu kapsamda değildir diyor. Yani itir, yapılan itirazı der, reddetmiş, iade etmiş inisi. Yani seçim propagandasına 20 AKP'ye oy verin şeklinde anlaşılır evet. konuşmalar yaptı diye itiraz ediyordu, yapıyor diyor. Evet. Böyle bir şey yoktur demiş yüksek seçim kurulu. Evet. Şimdi böyle bir yasa da çıkıyor. Böyle bir yüksek seçim kurulumuz var. Ve geçmiş seçimlerde düşünün. Uygulanan yazılım, model, oyların toplanma biçimi, suistimaller, ayyuka çıkmış hususlar, sandık güvensizliği. Şimdi... Ee, geçmişte çok yaşanan şeylerdir yani tek parti rejimlerinde ee, bunun pek çok örneği vardır sandık güvenliği meselesi evet, polis e yani... sandık güvenliği nasıl sağlanacak? polisler Hı. tarafından sağlanacak Evet. Için, e, bu husus çok önemli yani bu yasa ile birlikte e, Türkiye'de özgür iradeli bir seçim yapma Şansı ek yok Bunda bu kadar olay oluyor ee, Ve muhalefet Yani Türkiye'de hadi 17 Aralık'ın itibaren alalım Bir tane seçimler de oldu işte, Bir tane yerel seçim Bir numur başkanlığı seçim oldu Ana muhalefet partisi Ya da diğer muhalefet partileri Bir tane demokrasi mitingi yapmadı Meydanlar boş Cumhuriyet mitingleri çok kalabalık olmuştu hatırladığım kadarıyla benim. Ama bir Zaten daha. Onlar için cumhuriyet önemli demokrasi değil. Abi, cumhuriyet her yerde var. İslam cumhuriyeti de var, değil mi? Evet. Demokratik halk cumhuriyeti de var. Çinde var. Var. Kore, Kore de bir cumhuriyet. Evet. Kuzey Kore yani. Evet. Yani bir, bir tane yani bu torba yasa çıkıyor tamam. Parlamento muharebeti son derece önemli ki e, herhalde bunu e, için varlığını, yoklarını koyacaklarını söylüyorlar. E, meydanlar niye boş? Zaten meydanları boşaltmak için yapılan düzenlemeler. Bir tane ya, demokrasi mi çünkü yapmadım bu muhalefet. Şeyleri hatırlayın yani seçimler için yapılan geziler şeyler dışında. Türkiye demokrasi için ne Cumhuriyet Halk Partisi ne ha, ha, e, halkın e, HDP e, hiçbiri bir demokrasi mitingi yapmadı bu ülkede. Sürekli anti demokratik düzenlemeler birbiri teşhis sıra geçerken 1970'leri hatırlıyorum. Yani 70'in ikinci yarısında ondan e, daha sonraki, 12 Eylül sonrası süreçleri atıyorum. Hukuka ve demokrasiye saygı, telin, yürüyüşler, meydanlar dolardı. Evet. Yani 1970. Ve toplumsal muhalefet her kesim ile e, asgari bir demokrasi üzerinde uzlaşarak bunları doldururlardı. O zaman demokratik örgütleri derdik. Şimdi sivil toplum örgütleri diyoruz. Demokratik daha da iyiydi. Demokratik Kilimetri var vardığında demokratik... Bakın TUMOT bu ortadan kaldırmış. Şimdi mimarlar Odası'nın yaptığı itirazlar. Hani, bu torba yasası'nın yasada o da var bildiğim kadarıyla. Değil mi? Mimarlar Odası'nın şube başkanı Bayındırlık Bakanlığı'ndan izin alıp yurt dışına çıkabilecek. Evet. Çünkü Danıştay'a itiraz etme şeyi bakanlığa bağlıyorlar. Bir mesleki örgücü. Nerede? Nerede muhalefet? Meydan, sokak, ve parlamento. Evet. Yani parlamentonun içinde de söylüyorlar ama bir çok yani bazı milletvekillerinin çok zorun zorlu şeylerini görüyoruz yani birbir ardından ciddi soru önergeleri vererek. Bir çifti değişimlerin sayabiliriz ikimizde. Evet. Onu geçmez. Acin tanıyoruz o arkadaşları. Hemen hemen. İsmen ya da cismen. Onun dışında yok Cumhuriyet Halk Partisi hatta şey kaybediyor değil mi? İçinden insanlar istifa ediyor. Ondan sonra artık genel kurul şeylerine bakın saat belli bir saatten sonra muhalefet e, milletvekilleri parmakla sayılı. Halbuki hatırlayın ben en azından benim hatırladığım dönemde e, sabahlara kadar e, işte önergelerle konuşmalarla. Pek çok iktidarın e, gündeme getirdiği yasayı meclis iş tüzüğünün kendilerine verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak e, geçirme, geçirilmediği dönemler olmuştur. En azından onun dışarıya yansımasının sağlanması gerekir. Parlamento muhalefetiyle to, bu toplumun %50'si bu yapılanları en azından kabaca benimsemiyor. Bunu bak Bilal Tarınç da söylüyor. O zaman bu %50 dinamizmini e, seslendirmek gerekmez mi? Eğer bu topta bu, bu partide gittikten sonra diyorum yani 7 Haziran seçimleri özgür iradeli bir seçim yapma e, imkanını ortadan kalktığı bir seçim haline gelebilir. Dolayısıyla yani demokrasi mücadelesinin bütün alanları vardır ve bunun temel şeyi de bu konudaki ittifak manzumesini yaratabilmektir. Buna da demokrasi cephesi diyoruz. Buna da işte çeşitli otoriterizme, baskıya, faşizme karşı demokrasi cephesi formülasyonları var. Bakın bu sefer Kürt siyaseti demokrasi demiyor. Yani yani başka şeylere daldınız ama mesela Abdullah Öcalan demokrat bir lider mi? Nasıl yönetti PKK'yı? Taraflı Kar, Demi, eldiven yumuşak eldiven mi yönetti. Dolayısıyla burada askil alınması gereken çözüm süreci içinde Türkiye'nin öndeki seçim ve bu düzenlemeler çerçeve içerisinde demokrasi bir ve demokrasi de parlamento ve parlamento dışındaki tüm varlıkların toplumuyla korunur. Ama bunun çok eksik devam ettiğini görüyoruz. Evet, şimdi... yani ben bu tasa, ıı, tasarı ıı, hepimizin geleceği açısından ıı, on, onlarca hüküm ifade ediyor ve ıı, bununla aslında ıı, 12 Eylül sonrası 2010 sonrası 2010'daki 22 maddenin aslında fiilen mülge, mülge oldu yani kalktı kalktı özellikle ne için yapıldıydı 2010 Anayasa bu Hakimler ve Sadrı Yüksek Kurulu'nda e, imkan tanımıyordu bazı soruşturmaların yapılmasına. Erzincan olayını hatırlayın. Onun üzerine referandum şeyi gündeme geldi. Onların hepsi değişti. Yani e, 2010 anısını evet isteyen Erdoğan dönemin hayırcılarıyla tenetlenmiş durumda. Dolayısıyla bütün bu şeye baktığımızda bu bizim bir <gülüyor> Tırnak içinde e, en zor e, ve gerçekten e, başarılı olmayacak bir seçim de söz konusu olabilir. Zaten yeterince de boşluk var. E, Alp halkın edepinin baraj meselesi üzerindeki e, hapsal getirdiği bir tartışma ortada zaten e, ve yani Kürt siyaseti ile kendisini sosyal demokrat ilan eden ama sosyal demokrasiyi da çıkarttığımız bizim ana muhalefetin bir araya gelme bir enerji yaratma pozisyonu söz konusu değil. Sinerji. Ben bir de şu ufacık Doğru. bir parantez açayım müsaadenizle yani bunlara şeyi de bu iç güvenlik torba yasasına birkaç da şeyleri çok önemli bazı noktaları da ilave etmek gerekiyor. Mesela küçük küçük haberler var ama biri küçük değil aslında. Adana'daki casusluk davasına yayın yasağı geldiği haberi var mesela bilinmiyor ne olduğunu da öğrenemeyeceğiz böyle gidiyor IŞİD davasına de seçim karartması deniyor İsmail Saymaz'ın haberi bir sabahtandı bu Rütük Adana'daki casusluk davasına yayın yasağı gelmesi böyle çok sayıda yayın yasağı var IŞİD davasına seçim karartması diyor İsmail Saymaz'ın haberi radikal.com'dan ve üç kişiyi öldürmesini sevap işledim diye savunmuş bir adamdan bahsediyor ve hepiniz müşriksiniz diye ifade vermeyi reddeden biri o dava terörist davası yani bitmiyor Onun arkasından Erdoğan'ın Davutoğlu'na müdahale ettiği ve şeffaflık paketinin seçim sonrasına ertelendiği diyor. Demokrasinin en yani bilebildiğimiz en temel dayanaklarından biri. Olmazsa olmazı şeffaflık ve hesap verilebilirlik meselesi. Bu da e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Başbakanlık arasında görüş ayrılığına neden olmuştu diyor. Hürriyetten de Nuray Babacan haberi. Son Merkez Karar Yönetim Hükümet de kurutu... bu konuda. Hükümet üyeleri de çatıştı biliyorsunuz. İki bakan bunu erteledik dedi. Diğer iki bakan yok dedi. Başbakan sonunda Davutoğlu işte devam edecek dedi filan. Evet ama ee, şeffaflık yani. konusu da e, mal bildirimleri nereden buldun gibi şeyler. Evet. So, son durum ne peki? Davutoğlu söz verdiği şeyi yerine getirebilecek mi? Ama şöyle e, e, biz bunda kararlıyız filan ama şey diyor yani bu e, yasama dönemine yetişmezse gelecek yasama döneminde diyor. Evet. Ha, çok yoğunmuş yani. Evet. Evet, tamam, tamam. evet. Çünkü bu tasarı var. Erdoğan da farklı bir şey söylemedi galiba. Evet evet. Yani e, bir de son olarak şeyi de ekleyeyim, Twitter'dan da 2014 yılının ikinci yarısına ilişkin şeffaflık raporunu şeffaflık demişken onu da ekleyelim. Dünya çapında Twitter'dan en çok içerik kaldırma talebi Türkiye'den gelmiş. Yani dünya çapında bu dönemde 1982 işte 2000'e yakın içerik kaldırma talebi bu rakamın 1820'si Türkiye'den gelmiş büyük bir rekor yani ilk 6 ayda da Türkiye birinciydi. Yani medyada da sosyal medyada da böyle bir şey var. Yani hepsini bir arada herhalde değerlendirmemiz lazım. Kesinlikle yani eee ya yani, ben geziden e, ve 17 Aralık'ta o, o süreci birleşip o sürede çıkan bütün düzenlemeleri alt alta üst üste koyduğumuzda ve bunları da eklediğimizde zaten Tablo ortaya çıkıyor yani e, ve e, herhalde e, bu yasa ile gidilen seçimlerde o seçim e, sürecinde e, neler yaşanacağını e, bugünden e, böyle giderse tahmin edebilmek zor değil e, ve çıkacak tabloda e, Demokrasiye yer yok yani zaten şu anda da e, bu kadar yasakçı bir düzen adına kimse de demokrasi demiyor. Ne diyor? Az demokrasi ülkeleri kategorisindesiniz diyor değil mi? Yani kokmuş bu bağda şeklen devam eden. Bakın yani Türkiye'de bağımsız düzenleyici kurumları konuşarak başlamıştık. Ömer Bey siz daha iyi hatırlarsınız bizim programlara başladığımızda işte Türkiye'de özellikle sektörel düzenleyici kurumların ve bunun kamu mali saydamlık reformunun gündeme geldiği dönemdi. Şimdi burada Türkiye'de BDDK'nın son banka hafet kararı bağımsız düzenleyici kurum arnağıydı. Talimat veriliyor. Talimat da banka el konuluyor. E, ve bu banka bakmıştır diyor Cumhurbaşkanı. Artık Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'na söylemediğini bırakmıyor. E, ki Merkez Bankası bu bağımsızlık e, sürecinin İlk defa gündeme getirilen kurumlarındandır 1980'lerin ortasından itibaren dünyadaki neoliberal düzenlemelere de paralel olarak Merkez Bankası'nın bağımsız bir kuruluş olması meselesi ilk olarak o kurum üzerinden girilmiştir. Şimdi Merkez Bankası'nın işine bu kadar müdahale eden, başbakan müdahale etmiyor bu, Cumhurbaşkanı müdahale ediyor ve sonunda giderken de ne diyor? Ee, bu kadar müdahale ben benim sor, benim kuru artışında sorun ben benim açıklamalarım değil mi onlar iyi yönetemiyor diyor bakın gelinen nokta iki kurum merkez bankası zaten e, sanıyorum merkez bankası e, başkanı ve yönetimi e, Ali Babacan'ın elindeki durumda çünkü Ali Babacan e, başbakan Erdoğan'la çatışmalı bir bakan. Bırakacağım Türkiye'de diyor zaten seçimlerde de milletvekili adayı Zaten yani Üç şeyini dolduran evet. bir kişi. Ama yani bir kaşık suda boğacağı insanların başında geliyor Erdoğan'ın ve Merkez Bankası yönetimi de başçı ve arkadaşları yani babacanla gelmişlerdir ve onlarla uyumlu çalışıyorlar. Bakın Türkiye'de aylardır hazine müsteşire yani e, çünkü bu konuda e, er Babacan Erdoğan nereden anlaşamıyor. Bakın e, yani burada çatırdım. çünkü Cumhurbaşkanı seçimleri bizim ne zaman oluydu? Temmuz'da oluydu değil mi? Yanlış mı bunun? Neyse 6 ay geçti. Temmuz'da 6 aydır hatırlamam. Türkiye'de işte bir Gülen cemaati temizliği yaptı. Bize ne yapıyor Abdullah Gül? Yani e, Ankara'nın bürokrasisinde e, önce Gülen'e yakın olanlar sonra yani Gül'e yakın olanlara bile tahammül edilemediği bir düzen içerisindeyiz. Bırakın başka unsurları. Evet yani bugünkü tarafta da var o siyasi kozmik oda oluşturulmuş muhalefet operasyonu için deniyor Hüseyin Özay'ın haberinde. Abdullah Gül'ün her adımını takibe aldı ha. ortaya çıktı deniyor. Ha, bu bilinen bir şey çünkü yani e, karısı e, Abdullah Gül'ün vedat toplantısında ne dedi? bize yapılandan 28 Şubat'ta bile yapılmadı dedi. Evet. Şimdi artık yenilen notayı. Şimdi tabi bunlar aynı zamanda Erdoğan'ın korkuları. Yani e, bu noktaya girmiş olması işte ne kadar bu partide 150'ye yakın milletvekili Yüce Divan'da tavrını belli etti. Dolayısıyla Arınç geçen gün işte yine e, %50 nefret ediyor bizden. Bunu dikkate almamız lazım iktidarın ilk yıllarında bunlar bize sempatiyle bakardı diyor. Bunlar hep şey bir bakıyorsunuz işte Hakan Fidan meselesi yani danışıklı dövüş değilse gerçekten böylesin bir sorun var demektir. Ama bunların danışıklı dövüşlerini de çok gördük. Ama gerçekten istifa adam yerine de vekaleten biri atandı ve de istemiyorsa o zaman burada bir problem var çünkü Hakan Fidan yani izin almadan kapının önüne çıkmaz her zaman ben. Zeynep. Evet, evet. Yani süremiz de. Süreyi bir açtık birazcık. Açtık. O zaman tamam. Yani ee... şeyi de son olarak söylemek istedim bu bank Asya meselesinde de Kent Bank davasını da takip etmiş olan yanılmıyorsam Profesör Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku öğretim Üyesi Profesör. Sami Karahan da şey demiş yani demokratikleşme sürecinin önündeki engel Bank Asya diye yazdığı ikinci yazıda da zamanda çıktı bu suçlu oldukları ve suç örgütü oldukları ispatlanamayan kişilere ait bir bankaya karşı yapılan operasyon nefret suçu oluşturur diyor 2005 yılından da e, Agit bir Agit kararına atıf yapıyor Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı ve bu suçu işleyen kişilerin yargılanacakları yer Lahedeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir diyor. Ve süreç böyle devam ederse önümüzdeki dönemde birçok Türkiye etkilinin bu mahkemede yargılandıklarını ve mahkum edildiklerini görmek sürpriz olmayacaktır demiş. Bayağı ciddi bir yazı. Valla yani 400 milletvekili falan o bir hayal ama başkanlık sisteminin İstenmesinin arkasında temel unsur, yani yolsuzluk dosyaları tamamen kapanmış değil, bunlar açılır. Bu yapılan bütün bu baskıcı sistem, el koymalar, düzenlemelerden hesap sorulur. Bu korkudur. Bu korku bunu getiriyor. Yani, Dolayısıyla yapılan bütün bu düzenlemelerin hesabı bir gün sorulacaktır. Ama bakın bir mülkiyet el koyma biçimi yaratıldı. Yönetimi el koymak neyit öyle 63'un yönetimini el koymu 163'un bunda Türkiye'nin en büyük iş dünyası örgütü Türkiye odalar ve borsalar Birliği dinlen kurumdan tık yok. Evet. Peki bunu tartışmaya devam edeceğiz tabii. Cem de önemli. Kolay Çok teşekkürler görüşmek üzere. İyi günler. Ali Bilge ile ekonomi politik. Evet şimdi bir e, ara vereceğiz. Birazcık açtık süremizi. E, aradan sonra da devam edecek Açık Gazete Programı. Telefonla Bahri Belen'e bağlanacağız. Avukat, hukukçu Bahri Bayram Belen'e ve bu yeni çıkarılmakta olan e, yani tasar, tasarı olarak, torba yasa olarak çıkarılmakta olan iç güvenlik yasası üzerine ve buna karşı nasıl bir e, mücadele verileceği konusunda bazı bilgileri kendisi bizimle paylaşacak. Açık Gazete Günaydın Bahri Bey. Günaydın iyi yayınlar Ömer Bey. Günaydın merhaba. Can da var. Böylece Günaydın. Evet Bahri Bey epey, bu telefonla yapabiliyoruz ancak e, özür diliyorum. Estağfurullah. Yani bir dakikalık bir gecikmeyle kaçırdık ve 9-5 binersen zaten yetişme olana yoktu. E, Rica ederiz. Şimdi hemen şeyi söyleyelim diyoruz. Yani bu <gülüyor> polis devletine doğru hızlı bir kararlı bir gidiş gibi gözüken Birçok şey var ve bu özellikle de son torba iç güvenlik yasası diye adlandırılan ama 132 maddenin yeniden düzenlenmesi öngörülen bir çeşit torba yasa ve 3 mü dört ayrı kanunu da içeren büyük bir şey var. Bunun üzerinde biraz bizi bilgilendirir misiniz? E, şöyle diyebilirim biraz önce <gülüyor> yayında da e, konuşuldu oradakileri yenilemeden nasıl bir özet yapabilirim diye düşünüyorum ama hmm. bu bu yasanın gerekçesi de yani tasarının gerekçesi de tıpkı bir sıkı yönetim ilanının gerekçesi gibi. işte hmm. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak işte artan e, şiddet olaylarını önlemek gibi e, bir gerekçe ve hakikaten bu yasa yürürlüğe girdiğinde, işte bizim defalarca alışık olduğumuz hükümetimin ilanı ve hükümetimin ilanından sonraki işte temel yasa olan 1402 sayılı hükümet yasasının e, sivillere e, terk edilmiş işte valiye ve polise terk edilmiş bir metnini e, görebiliriz. İsterseniz zamandan kazanmak için Buyurun. bizim avukat arkadaşların avukat arkadaşlarla hazırladığımız bir broşürün tasarıyla ilgili yapılacak çalışmalar konusunda hazırladığımız bir broşürün ama başlıklarını söyleyeyim. Lütfen. Ama bütün bütün bunlar yani işte birçok yasada başta polis vazifeli salayetleri yasası dediğimiz ya ile başlayan nüfus yasasında işte jandarma yasasında e, birçok e, yasada değişikliği öngören e, bir e, paket halinde elbette burada yani onu da söyleyeyim hani e, jandarma'nın <gülüyor> e, jandarma genel komutanı dışında personelinin e, işte e, kıyı güvenliği ile ilgili komutanların atanmasıyla ilgili e, yetkiler e, şeye alınıyor yani bakanlık İçişleri, <gülüyor> i̇çişleri Bakanlığı'nı alınıyor. Bunlar bir sivilleşme e, görüntüsü. <gülüyor> Sivilleşiyor. Jandarma devreden çıkıyor. Bu ilk bakışta tabii çok sempatik ve sevimli görünen bir şey zaten. E, önce bu sevimli ve sempatik görünen şeyleri e, şeye koymuşlar, gerekçeye koymuşlar. Sonra da e, bu 1402 sayılız yönetim yasasındaki düzenlemelerin e, polis ve dolayısıyla bunu yöneten e, yörede e, vali tarafından uygulanmasını e, sağlayacak düzenlemeleri getirmişler. <gülüyor> Ne getiriyor şimdi bu şey e, tasarı yasalaşırsa e, gerçekten Magna Cartadan beri kişi özgürlüğünün sınırlandırılması konusunda <gülüyor> yerleşik olan e, hakim kararı, e, yargıç kararı e, ilkesini e, hemen bir kenara koyarak e, hakim ve savcı kararı olmadan ki biz savcının kararını bile eleştiriyorduk bu konuda Polis istediği kişinin üstünü eşyasını ve aracını arayabilecek Ha tabi bu ayrıntıya girmeyeyim Yani aracın içinde görünmeyen bölgeler var ise bunların aranması için işte Yargıç kararı savcı kararı bekleyecek Polise tanımı muğlak yeni yetkiler tanımıyor Polisin aldığı herhangi bir önleme karşı gelenler, yani buradan geçemezsiniz, buradan yürüyemezsiniz gibi <gülüyor> fiilin suç oluşturması aranmadan yani polise şiddet kullandığı iddiası olmaksızın veya da işte e, polise karşı m, bir e, şiddet aleti kullanmaksızın <gülüyor> e, bir suç oluşturmasa bile polis tarafından uzaklaştırılacak. Ve yani bu tasarıyla ilk defa ilginç bir kavram geliyor. Koruma altına veya yakalanıp gözaltına alınabilecek. Koruma altına lafı da bana hakikaten son olarak <gülüyor> 1980 darbesindeki bazı kişilerin gözaltına alınma değil de güvence altına alınması için tutulduğu şeklindeki açıklamaları anımsattı koruma altına alma polisin. <gülüyor> polis toplumsal olaylarda yani gezi olayı işte diyelim ki valide gibi çevreyle ilgili bir takım olaylarda boyalı su kullanabilecek ve bu boya bilmiyorum işte kalitesini niteliğini bilmiyorum ama en az 3 gün kişinin üzerinden vücudundan çıkmayacak bu boya işinin sağlığı açısından ne gibi zararlar gelir bunun tartışması ayrı bir şey <gülüyor> kanuna aykırı toplantı gösteri yürüyüşü tanımı genişletiliyor biliyorsunuz hem bizim anayasamızda hem insan hakları Avrupa Sözleşmesi veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Birleşmiş Milletler kararlarında kişiler <gülüyor> şiddet kullanmadan ee, ve izin almaksızın e, gösteri ve yürüyüş yapma hakkına sahiptirler. Şimdi bu yasayla bu e, çok ciddi sınırlamalara tabi tutulacak. Ve hatta polis işte bu kişinin üzerinde demir bile bulundu. Hatta bir de sapanı var diyerek bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerini kanuna aykırı sayabilecek. Bir ya da iki kişi... hani Provokatör olarak bu gösteri ve yürüyüşe katılmışsa bütün bundan haberi olmayan yürüyüşe katılanlar da e, yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle yargılanabilecek ve cezalandırılabilecekler ki bunun bu düzenleme çıkmadan da uygulamalarını çok gördük yani birisi Molotov kokteyli attı diye o e, toplantının ve e, gösterinin, yürüyüşün hatta basın açıklamasının işte e, suç oluşturan bir eylem olduğu ve o orada işte basın açıklaması yapan <gülüyor> kişinin de bu Molotov kokteyli atan kişinin eylemi gibi cezalandırıldığını davalar açıldığını biliyoruz. Şimdi bu düzenlemeden sonra bu çok daha şedid bir halde kullanılacak. Demek ki o uygulama yetmedi. Polisin silah kullanma yetkisi artıyor. Polis toplumsal olaylarda cebinde işte dediğimiz gibi bile var. Bana taş atacaktı, İşte taş atmaya teşebbüs ettiği şeklinde bir ifadeyle bile silah kullanabilecek. E, bu bunlar olmadan, bu tasarı olmadan da polisin bunları kullandığını <gülüyor> hem işte bu gaz fişeklerini kişilerin üzerine atarak bir sürü insanın öldüğünü hem de gaz fişeğinin dışında normal silah kullanarak birçok ölüme sebebiyet verdiğini biliyoruz. Şimdi bu düzenlemeden sonra polisin neler yapabileceğini veya kendisini daha yasal korumayla, donanımla hissettiği için... Ee, ...ne gibi... ...sonuçlar doğurabileceğini... ...tahmin etmek işte zor değil... ...şimdi... ...bir de işte biliyorsunuz... Bu, ...bütün bunları yasa diyor ki... ...suçları önleme gerekçesiyle... ...veya işlemiş suçları... E, ...takip etme suçları... ...yakalama hatta arama... E, ...kararı olan kişileri... ...daha kolay... ...yakalayıp yargıya teslim etmek için... ...ben bu yasayı çıkaracağım... ...diyor... E şimdi bütün bunlar aslında e, ceza muhakemesi dediğimiz bir e, disiplinin e, alanı içinde e, Ben her yerde bunu söylüyorum Yani e, ceza muhakemesi kanunu ve ceza muhakemesinin kanunu mükemmel olabilir ama uygulamasının olmadığı ülkelerde e, kişi güvenliği, kişi özgürlüğü ve toplumun huzurlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Yani bu eskiden de böyle, bugün de böyle, Türkiye'de de böyle, Amerika'da da böyle, Zimbabwe'de de böyle nerede olursa olsun ceza muhakemesi kanunu ve bunun uygulanması bir toplum için en temel yasalardan biridir. Ve şimdi bu ceza muhakemesinde. <gülüyor> Bir anlamda yakalamak, gözaltına alma, tutuklama, ev araması, telefon dinlenmesi, efendim, e, iş yerinin aranması e, gibi e, kararlar yar, genel olarak yargı kararıyla verilir. Ve bunlar aslında kişilerin anayasada, uluslararası sözleşmelerdeki hak ve özgürlüklerini sınırlı bir şekilde e, e, Dar bir e, biçimde sınırlar. Ama bunlar artık yargı kararı olmadan hatta yine eleştirdiğimizi söylediğimiz savcılık kararı olmadan polis tarafından yapılabilirse bunun anlamını e, işte yani bu artık faşizm geliyor, bu polis devleti geliyor, bu diktatörlük... E, e, Uygulamalarıdır, yasalarıdır demeye bile Gerek yok, çok açıktır bu, Bunlar çok tehlikeli bir sürece Girdiğimizi gösteriyor <gülüyor> Yani yargısal denetim Olmadan mesela yine Polis bu yasayla Bu tasarıyla, yasa olursa yasayla Tasarıyla Telefon dinlemesinin süresini 48 saate kadar Çıkarıyor ee, Ve Türkiye'de yapılan tüm aramalar Yapılacak ve tüm aramalar Çok önemli bu Ankara'da görevli tek bir hakimin denetimine bırakılıyor. Yani şimdi Tüm aramalar, suç öyle mi? ülke çapında evet, 75 evet, 77 evet, milyon ülke. Evet evet evet. Evet evet Yani bu bu yani dünyanın her yerinde hem kara Avrupası hukuku'nda hem işte Anglo-Sakson hukuku'nda hatta bir sürü birçok dinsel hukukta bile e, bir suç işlenme iddiası var ise veya bir suç işlendiği ise bir suç işlendiği ihbarı var ise bununla ilgili tedbirleri o yerin yargıcı <gülüyor> evet alır ama burada şimdi bütün işi nedense Ankara'da bir hakime bırakıyorlar yani Türkiye'de hakimlerin yükü ağır işte bir mahkeme gün yılda bilmem 500 dosya 1000 dosyaya bakıyor onun için yargı Adalet gecikiyor diye düşünürken şimdi Türkiye'nin bütün bu işlerini Ankara'da bir hakime vermenin ne gibi bir mantığı olabilir ne gibi bir yani hukuk şeysi mentalitesi olabilir bunu, bunu hakikaten anlamak hiç zor değil. Şimdi mesela toplantı gösteri yürüyüşlerine ilişkin cezalar da artırılıyor. Eski e, toplantı gösteri yürüyüşleri yasasındaki cezalar artırılıyor. Bakın belirleyici, boğucu, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı her türlü zehir, her türlü sis, gaz ve benzeri maddelerin taşındığı toplantılara katılmanın cezası 2 yıl 6 aydan başlayıp 4 yıla kadar çıkıyor. Şimdi burada siz bir yürüyüşe katıldınız. Ee, üstünüzde beleleyici boğucu, yakıcı, aşındırıcı herhangi bir şey yok ama birisi bunu attı ki bu, bunu çok yaşıyoruz ondan sonra siz bu buradan yani bu malzemeler kullanıldı diye e, çok büyük cezalara çarptırılabilirsiniz Kim bu kişi devlet görevlisi de olabilir mesela 2011 yılında AS isimli bir şüpheli gözaltına alıyor ardından AS'nin MIT üyesi olduğu bunun üzerine serbest bırakıldı. tekrar ortaya çıkıyor Tam da onu söylemek istedim biraz evvel hani birisi bu bilya cebinde bilya vardı, cebinde sapan taşıdı e o zaman bütün gösteri yürüyüşüne katılan, şiddet kullanmayan, saldırıda bulunmayan kişiler de bu nedenle e, bu kadar ciddi bir cezayla e, cezalandırılma tehlikesiyle yüz yüze gayet kolay bir şekilde terörize edilebilecek bütün toplumsal olaylar, böyle bir potansiyel içerisinde evet. bulunduracak yani terörize edilecek ...sindirilecek, yapılması önlenecek... ...oysa biz biliyoruz ki... ...toplantı ve gösteri yürüyüşleri... ...yasası veya onunla... ...getirilen düzenlemelerle... ...yürüyüş, toplantı yapma... ...ifade özgürlüğünün... ...somut yansımalarından... ...biridir yani... ...ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü var... ...ama toplantı, gösteri yürüyüşleri... ...yapamazsınız veya bunları... ...ancak şu sıkı şartlarda... ...yaparsınız dediğiniz zaman... İfade özgürlüğü aslında yok demektir. Mutlu i̇fade yok özgürlüğünüz yok. var ama siz dernek kuramazsınız, sendika kuramazsınız, siyasi parti kuramazsınız veya bunları ancak şu şartlarla kurarsınız dediğiniz zaman ifade özgürlüğün yani inandığınız bir düşüncenin örgütlenmesini engellenmiş olursunuz yine ifade özgürlüğü yok demektir. Yani bu, bunlar aslında ifade özgürlüğü denilen şeyin e, fiilen uygulamasını ortadan kaldırmaya yönelik e, düzenlemeler bunlar. Şimdi yine bu, bu şeyle ilgili zamanın az olduğunu biliyorum. E, hemen kısa kısa söyleyeyim. Toplantı gösteri yürüyüşlerini yüzü kısmen kapatmak suç kapsamına alınıyor. Tamam kapatanlar. Bu arada mesela biraz evvel söylediğim şeyde hakikaten dereleyici, boğucu, yakıcı, aşındırıcı. Bunları yapmak, bunlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak bana göre hakikaten suç olmalı. Şimdi Molotov kokteylini bir e, sivil araca, bir e, sivillerin bulunduğu yere, bir işte bir iş yerine eve atmak, bu, bunun toplantı ve gösteri yürüyüşüyle hiç alakası olduğunu inanmıyorum kesinlikle. Ve bu Molotov kokteyllerini arabalara... Atıp o insanların ölmesine Yanmasına yaralanmasına Sebep olan kim ise ve kimler ise Bunlar en şiddetli şekilde Cezalandırılmalıdır bir hukukçu olarak Ben bunu savunuyorum ve her yerde de Söylüyorum ama bir toplantıda Dediğiniz gibi bir provokatör Veya hakikaten yani O toplantıya katılmış ama işte Polis bize gaz atıyor işte biber gazı sıkıyor Ben de onlara karşı bunu kullanacağım Diyen biri çıkıp da bunu kullanırsa bütün toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanları suçlu saymak ve onlara ciddi ağır cezalar vermek. Bu, bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerine bundan sonra katılmayın, yapmayın demek anlamına gelir. Şimdi yüzünü kısmen kapatmak diyor. Bunlarla ilgili cezalar 2,5 e, yıldan 4 yıla kadar e, cezalandırılıyor. Bunun ayrıntılarını daha sonra gerekirse tartışırız toplantı gösteri yürüyüşlerinde kanuna aykırı dövüş taşımak artık suç oluyor. Bu neyin e, e, suç, e, kanuna aykırı olduğu tartışması bile belirsiz. E, bu yıllarca e, bu şeylerle e, efendim mahkemelerde, savcılıklarda bunlar tartışıldı. E, şimdi yine bu şeye göre, e, tasarıya göre Polise gözaltına alma yetkisi var. Bir de biraz evvel söylediğim gibi koruma altına alma yetkisi var. Güvenci altına alma yetkisi var. Gözaltına alınan kişinin hemen önce savcıya bilgi verilmesi lazım. Bu gözaltı süresinin uzatılmasıyla ilgili yasada mevcut yasadaki düzenlemeler işte değiştirilerek. Bu polisin savcı kararı bile olmadan, hakim kararı olmadan kişiyi 48 saat gözaltına tutması e, imkanı getiriliyor bu e, tasarıyla. Ama mesela bunun gerekçesini okusanız yani oradaki bu tasarıda da neden böyle bir şey polise bu yetki verildi diye. Yani e, herhalde e, bizim eski Dırdı dergisinde e, ve işte bu Paris'teki meşhur mizah dergisine veya krokodil dergisinde manşet olabilir. Yani bunun gerekçesi böyle böyle komik bir şey. Şimdi valinin emrine uymayanın cezası da bir yıl hapis cezası, gezi parkı yasağı, yolların kapatılması ve bu gibi. işte mesela valinin ilan eti şuradan girilmez, buraya gitmeyeceksiniz şeklinde. Bunlara uymayıp oraya gittiğin zaman bir yıl hapis cezası bekliyor. Yani bu tam sık yönetim komutanının ee, işte biraz başta söylediğim 1402 sayılı kanun 16. maddesi vardı. Sıkümetim komutanı bir şey yayınlar, bildiri yayınlar. Saat 12'den sonra sokağa çıkan gözaltına alınır ve işte 6 aya kadar hapis cezası e, verilir diye. Bu da şimdi Sıkümetim komutanı yerine vali tarafından olacak. Bu emre aykırı gelirseniz de bir yıl hapis cezası var. Ee, sonuçta yani ...siköğretim yetkilerine sahip vali dönemi başlıyor diyebiliriz. Çünkü mesela valinin e, bu arada bu buraya gitmeyin etmeyin diye koyduğu yasağının dışında hapis olduğu kadar... E, ...valinin tıpkı eski sköğretim komutanları yetkisinde olduğu gibi yine halen 1402 sayılı yasa yürürlükte bu yetkiler var... Toplumsal olaylarda belediye ve diğer kuruluşların araç ve gereçlerine el koyabilmesi, kurum personelini gerektiğinde polis zoruyla görev verip çalıştırması, savcıların yetkilerini kullanabilmesi, hatta belediyelerin yani valinin ya bu doğru değildir, bu olmasın diye direnmeleri halinde çıkabilecek olaylardan sorumlu olmaları, zararları ödemek şey tutulmaları. Bu da buradaki bu yetkiler de hakikaten e, muhalif belediyeler bu CHP'li olabilir, bu MHP'li olabilir, bu işte BDP'li olabilir, HDP'li belediyeler olabilir. Onların da e, şeyini şeyini okumak için e, konulmuş vali yetkileri. Bahri Bey bir dakikamız kalmışken ben bir de şeyi söyleyeceğim çok ayrıntılı ve iyi bir e, şey dökümünü yaptınız e, gerçekten e, tüyler ürpertici bir şey ve özellikle de tam 800. yılındayız 1215'te imzalanmış olan Magna Carta libertatum adlı e, ünlü be, yer yüzünün belki de en ünlü belgesi hukuki belgesi büyük özgürlükler şartı ya da belgesi. Hatta bu ormanları da kapsıyor işin ilginç tarafı onu da yeni öğrendik. Yani tam 800 yıl sonra inanılmaz bir gerileme var. Fakat peki buna karşı mücadele konusunda da bir Çok kısa cümle iki başta söyleyeyim. söyleyeyim. Evet, Araç evet. kiralamalarında otellerdeki gibi polise aracın gittiği yerin bilgisayarla izlenmesini sağlayacak tedbirler... Bu arada kimlik tespitli doğrulama işlemleri sırasında nüfus süzdanları için herkesten biyometrik veri alınacak, parmak izi, el ayası, damar izi alınacak. Şimdi bununla ilgili tabii bu, bu tehlikeyi ilk görenlerin bence siyasilerden daha önce ee, hukukçular olması lazım, akademisyenler, yargıçlar, savcılar ama yargıçlar ve savcılar ses çıkaramadığı için. Veya hakimler sağda yüksek kurulu tarafından hemen görevden alıp e, tayinleri çıktığı için iş avukatlara kalıyor. Avukatlar ve barolar hakkında da dava açılıyor ama şimdi avukatlar olaraktan biz bu konuda İstanbul'daki avukatlar yani sınırlı sayıda belli bir kısım avukat değil. Yani hükümetin yaptığı her şey doğru vevko koygun gören bazı avukat arkadaşlarımız var maalesef ama mesela bu yasa çıksa. <gülüyor> Sonra iktidar değişse sözgelimi. onların bu yetkilerle bu yasayla ilgili ne diyeceklerini hakikaten çok merak ediyorum. Bunların dışında İstanbul Barosu bütün avukat arkadaşlarla beraber bu yasanın çıkmaması için bu tasarının yasalaşmaması için salı gününden itibaren yarından itibaren bir adalet nöbeti özgürlük nöbeti başlatacak Çağlayan Adliyesi'nde. Ve bunun kamuoyuna, bu yasanın kamuoyuna e, ulaştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için bir takım işte broşürler, işte toplantılar yapılacak. Bu sonradan Barolar Birliği ve Türkiye'deki diğer baro başkanlarıyla ilgili yeni eylemler için veya yeni tam oyunun bilgilendirilmesi için çalışmaları da e, kapsayacak bir süreç var. Bu sonradan e, işte önümüzdeki hafta bu hafta neler getirecek bilmiyorum ama. Onları e, zaten e, peyderpey pay, pay, pay, konuşma imkanımızda olacaktır. Haberleşme halinde kaldım. Çok teşekkür ederiz Bahri Bey. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hepinize <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Evet. Bahri Belen, avukat Bahri Bayram Belen'le bu yeni çıkacak 800 yüncü, tam 800. yılında Magna Carta, Bertatum adlı tarihsel belgenin özgürlükler büyük belgesinin bildirgesinin ya da bildirisinin yıl dönümünde 800. yıl dönümünde Türkiye'de dünyada görülmüş en e, kapsayıcı bir özgürlükleri örtme, sınırlama yetkisi veren kanun torba kanun çıkarılıyor onunla ilgili bahri, avukat bahri bayram belenle bir döküm üzerinde konuştuk ve nasıl bu konuda avukatların baroların İstanbul Barosu başta olmak üzere bir direniş şey geçmekte olduklarını da gördük devamını getireceğiz çünkü zaten hepimizi çok yakından ilgilendiren bir mesele Böylece bitiyor bugünkü programımız. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. A çekcaste.